الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا صلو على طبيب قلوبنا محمد اللهم على الله صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربما يخطرون بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Sadek Allah ve Azim Allah manfağına bil Qur'anı Azim, fbarık lana fi ve alhamdulillah Rabbı Alaamin, estağfurullah Hayy al-Qayyum, haccandukum bil Hayy al-Qayyum, iladi la imut Efendim hadis şerfine buyruluyor, hadisinde geçiyor, Maamin Hafiz iki tane koruyucu amelleri koruyan melek, رَفَعَا اِلَى اللّٰهُ Teala مَا حَفِظًا مِنْ لَيْلٍ Gece veya gündüz bir kulun amellerinden, yaptıklarından hıfz ettiklerini, zapt ettiklerini, yani deftere yazdıklarını allah Teala'nın teftiş makamına yükselttiler. Mevla mekandan münezzeh. Onun teftiş makamı var, kabul makamı var, arz makamı var. O makamlar tayin etmiş. Onlar mekândadır. 7 kaç semağdadır, arşdadır, levh-ü altındadır, sidretül ül Bunlar Bunların hepsi mekândadır. Bunların hepsi mekan mefhumunun dahilindedir. Çünkü bunlar alemler mefhumuna dahildir. Alemler. Arş bir alem, kürse alem, hepsi alem. 18 bin alem allah Teala, alemler mefhumundan hariçtir. Elhamdülillahi, Rabbil alemin, alemlerin Rabbidir o. Onun için onda mekan olmaz. Bu itibarıyla Mevla'nın teftiş me mekanı vardır. Oraya gelen dosyaları oraya melekler getirirler. Yani, bil fiil böyle, manevi değil yani, zahiren, böyle kağıt, anladın mı? Elle tutulan, gözle görülen böyle kağıtlar, e, sayfalar şeklinde, Defterler açılır yani. Şu Kur'an-ı Kerim'de وَنُخْرِجُلُوا يُوْمَ الْكِيَمْتِ كِتَابًا Kitap koyacağız önüne açacağız adamın diyor. يَلْقَابُ şu شُعُرَ Açık kavuşacak ona yani. Amel defterlerini Kur'an-ı Kerim kitap olarak beyan ediyor. E, onun için e, bu makamlar e, mekanlıdır. E, i̇şte melekler oraya gelirler böyle sayfeler halinde. Senin günlük amelin var burada. Bir gün ne yaptın, bir gece ne yaptın? Sağ tarafa ne yazdırdın? Sol tarafa ne yazdırdın? Bunları getirirler, oraya koyarlar. Bunun üzerine Mevla Teâlâ feyecidu allâhu <gülüyor> fî evveli ve fi âkhiris-s-sahîfeti allah Teala bu gelen defterin, sahîfetinin şeyine bakar. Bir başına bakar. Mevla bakmasına lüzum var mı? Lüzum yok. Bulur diyor zaten, bakar demiyor. Hadis-i Şerif'te de, <gülüyor> bulursa. E bulursa Allah kaybettiğini mi bulacak, bilmediğini mi bilecek, öğrenecek? Haşa! Ne anlıyorsunuz bundan? Yani Mevla Teala ee bildiği halde e, hikmeti gereği bu şekilde teftiş eder. Bildiği halde yazdırır. Meleklere niye yazdırıyor o zaman? Nasıl olsa biliyorum der, geçerdi. Ama yazdırır yani. Onun için de sonra bakar. Ve sayfenin başında ve sonunda hayır bulursa uykudan kalktı. Bismillah, Alhamdülillah elhamdülillah, ezi وَيْلَيْ الْبَعْثِ وَاَنْ Uyanma duasını okumuş. Çok uyanma duası var. Dualarım kitabımda yazılı da. Bir tane insanı hiç ezbellese. ezberlese. Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Bir bapta varid olan çok sünnet varsa bir tanesine de amel edebilse adam sünnet yerine gelir derdi. Çünkü bazen uyanınca şunu okurdu, şunu okurdu. Bir bakıyorsun 10-15 dua çıkıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok manevi hallerine göre okuyordu. Hepsi sünnettir ama insanların hafızası ...da kalmaz e, veya da vakti olmaz ama bir tanesini okusa sünnet yerine gelir. Hiç olmazsa bir taneden de hiç zikirsiz, e, duasız, sünnetsiz de insan yatmamalı, kalkmamalı. Efendim okudu, sayfenin başına baktım evla adam kalktı saat işte, diyelim şimdi altıda kalksan sabah namazını kurtarır. Yani abdesttir, gusüldür, taharettir, e, vakit alıyor bunlar, istincadır, istibradır, öyle pat, küt diye alınmaz. Oğlum insan biraz paylık kaçacak değil mi? 20 dakika kala güneşe kurulur mu saat ya? E nereye yetiştirecek? Zaten cemaat kaçmış da 20 dakikada zor yetiştiririz. Abdesti bu yani siz istibra yapamazsan idrarın olsa. Yok ben zaten abdest hemen alıyorum sıkışık vaziyette. Öyle kılıyorum. Kıldıktan sonra zaten yatacağım ya. Sonra tuvalete çıkıyorum. E ne oldu? Namazı hamal gibi, saka gibi kıldın. Sakanın namazı mekruhtur. Yani idrar Sıkıştıran adam öyle kılarsa namazını Allah istemez. Sakanın namazı mekruldur, hamalın namazı mekrut. Ne demek hamal? Çarşamba pazarı namalı hamal da kalmamıştır şimdi belki de. O hamalı kastetmiyoruz. Hangi hamal? Büyük abdesti sıkıştıran adama hamal denir. Küçük abdesti sıkıştıran adama sakal denir. Bunlar mekruh olur diyor kitaplar. Yani ne demek o vaziyette kılmayın? Mevla istemez o namazı. Biraz erkene kur da mübarek adam abdestini boz. Rahat rahat istincaya vakit kalsın, istibraya vakit kalsın. E, 40-50 adım yürüyeceksin, edeceksin. Neyse durumuna göre e, pamuk kullanacaksın vesaire. Yani bunlar hepsi vakit ister. Ben 40 dakikada zor yetiştiriyorum, 40 dakika ver kalksam. Siz nasıl 20 dakika kala yetiştiriyorsunuz? 13'ün e, insan ilk kaktığında neyle başlar? Veya teçhüre kalktı zaten. Maşallah teçhüre kalkanlara, efendim. Hiç yatmayanlara daha maşallah. Bir de la kuvvete illa billah olsun onlara. E ne mübarek adamlar vardır. E şimdi bu noktada e, Mevla bu, bakar, sayfanın başında hayır var. Yani iyilikle başlamış, namazla, zikirle, dua ile falan. Sonra bir de sayfanın sonuna bakar. Sonu ne zaman? sonra da yattığın zaman. E çünkü defter, sen uyurken defter dürülüyor. Sonuna bakar. Estağfirullahalâzîmellezîn La ilahe illa vel hanyel ve tübüyle Üç kere en azından Denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa affolur. olur e Şimdi bu üç kere bunu okumuş Veya işte daha başka dualar var e Dualarım kitabında cep duaları yaptık Kolay olsun, açarsın o bölümü Okursun hepsini sonra yatmak üzere e Yani yatmadan evvel neyle bitirmiş? Yine hayırla bitirmiş, zikirle bitirmiş Ondan sonra karı seni bir şeyler konuşturabilir Veya sen hanımı konuşturabilirsin o zaman zikir son zikir olsun diye tekrar bir kelime-i şehadet, bir tevhid, bir istiğfar, bir salavat-ı şerife bir şeyler okumakta fayda var. Hani son sözün zikir olsun. O zaman ne olur? Sayfanın başında başlarken hayırla kaktın, başladın dünya hayatına. Yani o günün efendim hareketlerini ve amellerine. bitirdiğinde de zikirle bitirdiğin. Mevlane bu işedü'l meleketi. Enni gaffartu li abdi ma beyne tarafe's sahifeti. Ey benim meleklerim şahit olun. Bu kulumun amel defteri günlük, gecelik, işte herkesin takvimi kendine göre. Siz yatarken ben kalkıyorum, ben yatarken siz kalkıyorsunuz ya, benim hayat tarzım da öyle, e, vücudum da öyle alışmış. Yani her melekler o adama göre ayarlıyor, anladın mı? Yoksa melekler devletin memuru değil ki. Efendim sekizden beşe kadar, ondan sonra sen ister yat, ister kalk, ben beşte pay demez ki melek. Sen beşte uyandı, sen melek beşte başlar defteri açma. Herkesin defteri kendi ameliyle başlar. Bitimi de kendi uykusuyla biter. Bu arada sen... E ben hiç uyumadım beş gün. Uyumadıysan melek uyumaz zaten. Meleğin sorunu yok. Ya gideceğiz, edeceğiz, çocuk evde bekliyor, bu herif uyumadı, defteri kapatamıyoruz, hesap bitiremedik, dosyayı teslim edemiyoruz falan diye bir sorunu yok yani. Sen istersen hiç uyuma yani. Yirmi sene uyuma, melek zaten başında. O zaman sayfa neyle başlıyor? Uyandığında başlıyor. Uyanınca kapanıyor. Bunun saati sana bağlı. Böyle kendi kendinize hesap kitaba başlamayın. O kalkıyor, o yatıyor, melek de şaşırır. Melek ne şaşıracak? Sen şaşırtmışsın, melek şaşırtmaz. Hangi gün, hangi saat? Uyandın başlar, uyuyorsun, biter. Ve bu defteri Mevla'nın huzuruna, teftiş makamına arz eder. Arz ettiği vakitte Mevla buyur bakar, başında hayır var, sonda hayır var. Ey meleklerim, şahit olun, ben bu kulum, madem zikirle, dua ile başladı, zikirle bitirdi, bu deft, e, ikisinin arasında ne ameller işte? istedi, ki kul kusursuz olmaz. Günahlarda işlemiştir ama ben o günahların hepsini bağışladım kendisi için. Neden? Başı hayır, sonu kayır. Bundan dolayı alimler e, haftada böyledir diyorlar, ondan sonra e, ayda böyledir diyorlar, Mesela Muharrem'in başı var, sonu var. Değil mi? Haftanın başı ne zaman başlıyor? He? Yani A Arap şey tabi yavulahat, birinci gün pazardır. pazardır. Birinci gün pazardır. Ee, buradan başlıyor diyelim. Bir daha pazara geliyoruz. Cumartesi sondur, paydos. Ondan sonra burada bir dosya var. Gerçi ameller allah Teala, pazartesi perşembe arz ediliyor. Bu hususta da sahih hadis-i şerif vardır. Onun Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her pazartesi perşembeyi oruçlu geçirirdi. Bu hadis-i şerife itibar ettiğimiz takdirde o zaman perşembeden perşembeye de itibar edilebilir. Çünkü arz-ı amal, yani amellerin Mevla'ya arzı perşembe olduğuna sahih hadis var. Ondan sonra ay zaten işte Muharrem 1 başlıyor, geceden giriyor. Gündüz bir, sonra 1 bir oluyor, gece bir, önce 1 oluyor. Ben ay bitiyor, onu biliyorsun, Ramazan başlayıp bitmesi gibi. Ondan sonra sene var. Geçen seneyi ben hatırlıyorum, yine sohbetlerde böyle ikaz ettik, izah ettik, birbirimizi haberdar ettik ve sonunda dualar okuduk. Sene sonu dualarımızı okuduk değil mi? Ee, sonunu hayırla bitirdik inşallah. Sonra hemen akşam oluyor, akşamdan sonra da sohbet oluyor bir vesileyle. Veya evvelki sohbette ilan oluyor, şu sayfadan şu duayı okuyun deniyor mesela. İlla her sefer bek sohbetten gelmemiştir. Ama yine sene başı duasıyla başlatıyoruz değil mi? Hal böyle olunca sonu hayır oluyor, başı hayır oluyor. Şimdi geçen seneyi biz 37'yi ben iyi biliyorum, hayırla bitirdik. Yani benim bildiğim kadarıyla cemaat açısından dualarımızı konuşmuştuk. Ve okuduk elhamdülillah, öyle hatırlıyorum. E sonra senebaşı dualarını da okudum elhamdülillah. Siz de okudunuz. Bilmiyorum kaç kişi okudum diyebiliyor da yani ben doğrusu söylüyorum ise siz kaçırıyorsanız bana ne? Ben sizden bir şey izlemiyorum. Kendime özel bir dualarım da yok. Hepsini yazıyorum. Altı bin seneye yakındır bu Nuh tufanı meselesi. Altı bin seneye yakındır bu gemi nasıl ee, yani kalabiliyor? E çünkü Allah-u Teala yani eserleri var orada. Tabi dünya Yahudilerin de çok bu işte parmağı var. Yahudiler bu işte yani uluslararası engeller koymuşlar. Onun için Cudi Dağı'nda araştırmalar pek yapılamıyor. Yani bizim devlet bile bu işi çok karıştıramıyor. Biliyorsunuz işte bazı şeyler uluslararası izinlere tabi oluyor falan. Çünkü onların da bu tarihle ilgili çok büyük projeler planları olduğu için bazı şeyler meydana çıkar diye Yahudi şey yapar durmaz yani. Mevla buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve le gad teraknaha ayeten fe el biz Nuh'un gemisini ayet olarak bıraktık dünyada diyor. Öbürü 50 senede bitiyor, bir şey 100 senede kayboluyor, 200 senede kayboluyor. Ama Nuh'un gemisini bıraktım ben diyor. Ayet olarak kalacak. Var mı ibret alan diyor. Gemi tamamen yani uydu resimleri de var vesaire. Yani Nuh Ali'nin kabri şerifini ziyaret ettim ben Cizre'de. Yani kuvvetli bir rivayet Cizre'de olması çünkü Cudi Dağı'na yakın Cizre. Şırnağa bağlı şu anda da, Silopi ilçesiyle o arada, Şırnak-Silopi arası. Fakat e, e, Cizne'nin de üstünde tabi, Cizne'den görünüyor Cudi Dağı. Nuh Selamın kabri şerifi de, yani kuvvetli bir rivayete göre oradadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir peygamber hakkında kesin konuşulamıyor kabri. Ama rivayetlerin kuvvetliliği Cizne'de olması uygun da düşüyor. Ama ben Lübnan'da da ziyaret ettim. Ondan sonra eee nuh şerifini birkaç yerde ziyaret ettiğim vardır. Bazı rivayetlerde Mekke'dedir. Ondan sonra orada 80'ler köyü var. Cudi daha yani Cizre'ye doğru 80'ler köyü. Semanin köyü 80 de önemlidir. Çünkü o 80 kişiydiler gemide. Onların da indikten sonra yerleştikleri mahalle. Allah Teala PKK'dan tamamen o bölgelerimizi halâs eylesin. Allah'ım salli ala Seyyidi Muhammed ve ala âli al Seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı Seyyidi Muhammed ve âli Seyyidi Muhammed. Ya Rab Şırnak, Cizres, Lobi, Ya Rabbi yüksek Yüksekova, bütün o beldelerdeki, vatanımızın bütün topraklarındaki, dağlarındaki, meralarındaki ne kadar eşkıya terörist, vatan, haini, PKK var ise hepsini kahru, mahru, perişan, askerimizi mensur muzaffer eyleyip onları ya Rabbi helak etmeye muvaffak eyle. Ay. Amin. Amin. Allah'ım salli ala Muhammed. Ve alâ Ali ve sahbihi ve Şimdi bu son hükümetin hareketleri güzel. Yani bu gevşeklik oldu çözüm sürecinde çok. Biz çok rahatsız olduk. Fakat şu son dönemdeki hareketler FETÖ gidince e, ajanlar inşallah azaldı da Bitmedi de ajanlar azaldıkça operasyonlar daha başarılı oluyor. Çok da şehit veriliyor ama... İşte yine de o şehitlerde de istihbarat, zafiyeti falan yine FETÖ'nün kripto elemanları yüzünden oluyor bazısı. Bazısı ondan oluyor Allah'ım. Bitir bu adamları ya ram Bunları tüket son nes nesline kadar, son neferine kadar, zerre kadar seveni, sempatisi olanlarla beraber hepsini helak eleyip bitir ya Rabbel Alem. Salli ala Muhammed ve ala ve sellim. Evet. 13'ün e, o topraklar tabii kutsal topraklar, Yahudi'nin orada projeleri, arz mev'ud emelleri var. E, çünkü işte Cudi Dağı, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir dağ, e, yani o bölge, birçok mesele o bölgede. Tabii ahir zamanda o bölgenin önemi daha artacak, artmaya başladı. Kıyamete yakın daha da artacak. Fırat bölgesi, Kuzey Irak bölgesi, o yani Fırat'ın havalisi etrafı falan, birçok hadis-i şerifler, e şimdi Suriye'de başlayan şeyler bunun mukaddimesi, o bölgelerin dünya çapında önemi Amerika orada ne arıyor, Rusya orada ne arıyor, İran orada ne arıyor. Bütün efendim dünya orada. Avrupa, İngiltere ne arıyor. İşte bunlar dikkat etmeni, etmek lazım. Hiçbir bir yere gitmiyorlar. Sırf Orta Doğu o bölgede hepsi plan proje peşindeler. Allahımız fazluk herimiyle Müslümanlara başlayacak, vatanımızı bize başlayacak fazluk ile. Evet, biz doğru hareket edersek işte teröre destek verenlerin efendim foyası e, meydana çıktıkça inşallah halk da bir anlıyor zaten, anlamadı değil halkı zorladılar, korkuttular da birkaç kuruş rey aldılar ama adamlar hain, bunlar da bunu millet de anlıyor. İşte devlet gücünü görünce, askeri polisi faaliyette görünce halk da sevinir, halk da rahat eder, gelimize sahip çıkın, biz bu eşkıyadan kurtarın diyorlar. Onun için askerimiz, polisimiz gayret ediyor. Müslüman Kürt halkı da bir an evvel kurtulacak inşallah. Esas onların da kurtulması lazım. Efendim Müslüman insanlar, namuslu, iffetli insanlar, şerefli insanlar. Ya ne? Iş, bu gavurun eline kaldılar, PKK, PYD gavurların eline kaldılar. Çok kötü bir şey bu. Onun için tabii Türk Devleti'ne, Türk askerine, polisine çok vazife düşüyor. Allah muvaffak eyleye Mansur müzaffer. E. Ama adamlar Atatürkçüyüz diyor, kemalistiz diyor, ulusalcıyız diyor, Türkçüyüz diyor, milliyetçiyiz diyor, geçiliyor. Ondan sonra PKK'nın kanalları kapatınca ayağa kalkıyorlar. Özgürlük, özgürlük. Ya siz nasıl milliyetçisiniz, Atatürkçüsünüz? Hiç bunların... Yani Atatürkçü olduğuna da inanılmaz. Ulusalcı olduğuna da inanılmaz. İşleri, güçleri... Ya burada asker şehit oluyor, polis şehit oluyor, kanallar kapatılmış diye ortalığı yıkıyorlar. Niye efendim bu kanalları kapatıyorsunuz? Yok biz Atatürk'ün partisiyiz. Yahu Atatürk'ün partisisinde sen efendim milliyetçiyim, türk, Türkiyeciyim, e, Türk vatanını savunuyorum diyecek yerde di yani demen gerekirken, senden bu beklenirken hala bu terörist PKK'cıların kanallarına nasıl destek verirsiniz ya? Terörist leşlerinin cenazelerine gidiyorlar. Efendim kayyum atansa ortalığı ayağa kaldırıyorlar, belediye. Niye el atıyorsunuz? Yahu belediye e, bomba olmuş ya PKK'nın bomba deposu belediye daha Nasıl bunu devlet el koymayacak? Yani devlet zaten çok geç kalmış Çok eksik yapmış Çok yanlış yapmış Bugüne kadar yaptığı ihmalin Zor bunu verir Allah. Bu, bu kadar yol verilir mi ki oraya? Hadi neyse dediler siyasettir Efendim belki işte Faydalı olur maydalı olur Niyetleri iyi olabilir ama niyet iyi olsa da amel bozuk çıktı işte, her yer bomba oldu yani. E şimdi bu hükümet devlet, aldandık demiş, zararı neresinden dönersek kârdır demiş, FETÖ içimize girdi, buralar karıştırdı demiş, doğru. Doğru mu? E doğru yani şimdi, aldanmak insan için. E şimdi bu zarardan dönmek istiyor, bu işi düzeltmek istiyor. Şimdi bu sefer Atatürk'cüyüm diyen adamın partiler, Kalk oraya, PKK ile oluyor ya. Allah Allah! Ne periz ne lanetur. Anlasana ki işte. Mesele Arz-ı Mev'ud. Mesele Yahudi'nin edilen topraklar projesi olduktan sonra öyle efendim, ne ulusalciyim diyene inan, ne milliyetçiyim diyene güven. Çünkü Yahudi bir adamı oynatırsa elinde, siyonist projeleri alet olduysa, zaafları varsa, bazı şantajlara boyun eğiyorsa bunların hiçbir davası olmaz. Bunlar ancak Yahudi ne derse o türküyü çığırırlar. İşte görüyorsun. Allah milleti uyandırsın da, bunlara rey verenlere Allah akıl fikir, şuur versin de ya bunlar bölücü teröristlere destek oluyor, bunlar nasıl rey vereceğiz desinler de bu millet hakkı iddiati bulsun, Allah fazl-u Buldur Ya Rabbel Alem. Amin. Amin. Şeytan neler yaptırıyor görmüyor musun? Zaten puta tapanı, her şey, eli sünnet dışı fırkaları, hepsini esasen şeytan kime taptırıyor? Kendine taptırıyor. Çünkü şeytanın vesvesesiyle hareket ediyor. Şeytanın dediğini yapıyor. Niye namazdan uzak duruyor? Niye zikirden uzak duruyor? Çünkü şeytan öyle söylüyor ona. Biz inşallah bu dualarla, zikirlerle, namazlarla, ibadetlerle şeytanın şerrinden mahfuz kalarız. Allah'ım şeytanı Öyle dua eder Allah'ımızın dostları Ya Rabbi Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve al seyyidi Muhammed Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve al seyyidi Muhammed Ya Rabbi sen bize öyle bir düşman musallat ettin ki Biz onu görmediğimiz cihetten o bizi görüyor Ama sen de o seni görmediği cihetten sen de onu kuşatmışsın Ya Rabbi Ya Rabbi sen onu rahmetinden ümit kestirdin İblisin rahmetten ümidi yok hiç ümidi yok. Bak bizim şu anda dünyanın en büyük yavru olsa bir ümidi var. Çünkü ölmemiş candan ümit kesilmez. Belki iman eder. Tevbe kapısı açık. Son dakika iman etse Mevla kabul eder. Onun için ama iblisin rahmetten ümidi yok. Ya Rabbi sen onu rahmetinden ümit kestirdiğin gibi onu bizden de ümitsiz eyle ya Rabbelalamin. <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi artık tamahlanamasın. Bizi kendi sahasının elemanlarından göremesin. Bizim onun şerrinden ya Rabbi, bu dualarla halasıyla yarım. Bütün işin başına baktığın zaman zikir, zikir, zikir. Ne buyuruyor? Şeytanın vesvesesinden, belasından ancak Allah'ın kalesine giren kurtulur. Allah'ın kalesi nedir? Zikirdir. La ilahe illallah husni benim kalem kelime-i tevhiddir diyor. Benim kalem kelime-i tevhid zikridir buyuruyor. Kalam Allah'ın azabından zikir kadar kurtaracak hiçbir şey yoktur ve şeytanın şerrinden vesvesesinden çünkü el hannâs Ne demek el hannâs çok geri kaçar çünkü insan Allah'ı zikrettiği anda hemen kaçması gerekiyor Zikrin nuru şeytanın narını ateşini söndürüyor anladın mı şeytan ateşten yaratılmıştır Zikir Allah'ın nurudur nur geldi mi nar gider hani ateş sönüyor Yoksa şeytan memleketimizi istila ediyor yani Beden memleketi Beden var, ruh var, kalp var, nefis var, akıl var, latifeler var, latayif var bizde Bu memleketi şeytan istila ettiği zaman Artık Allah ne huzur kalır, ne feyiz, ne bereket Adam zengin, huzur yok Her imkanı var, huzuru yok Uyuşturucu içiyor Ya sende bu kadar para var, niye uyuşturucu içiyorsun ya? Kafanı uyuşturacağına bu kadar parayı yemek için kafanı çalıştır daha. Adam en iyi cipe biniyor, arabada uyuşturucu yakalanıyor. Ne kadar zenginler var, çoğu böyle huzursuz, bunalımda, hele kafirlerde zaten hiç huzur olmaz. Yani adamlar intihar etmek peşindeler. Çünkü neden? Şeytan memleketi istila etmiş. Ama elhamdülillah biz ne kadar mutluyuz, huzurluyuz değil mi? Bir post, bir dost diyoruz değil mi? Efendim bir seccade bulduk mu, posta pahalı şimdi yani seccade, ucuz seccadeler var. Hasırdan, kamıştan da daha kaliteli oluyor yani. Bir seccade bulduğun zaman, zikre başladığın zaman, Mevla'yı andığın zaman, gökte misin, yerde misin? Hiç fark etmez yani. Mevla'nın zikrindeysen Allah'ın kalesine girdin. Allah'ım şu dualardan, şu zikirlerden bizi, vakti vakti saat, saat ne saat, saatne. Ağa hayla haberdar ile amile Amil ile ya rabbel alemin. Allah'ım kafillerden eyleme ya rabbel. Gâfil ne demek kafil? Kafil. ve la tekun minel gâfilin diyor Allah. Habibim kafillerden olma. Yani kafil, gaflet Türkçeleşmiş. Arapçadır ama habersiz. Yani sene çıkıyor. Millete haberi var mı? Hicri yılbaşı geliyor. Millete haberi var mı? Sabah oluyor, akşam oluyor, güneş doğuyor, güneş batıyor. Bu milletin haberi var mı? Akşam ezanı giriyor, akşamın vakti çıkıyor, yatsı okundu giriyor, yatsı çıkıyor. İmsak oluyor, güneş doğuyor, işrak oluyor, kuşluk oluyor. Allah'ımızın zikri icap ediyor, ibadeti gerekiyor. Mevla namaz bekliyor, ibadet bekliyor. Haberi var mı milletin? Haberi yok. Tuvalete giriyor, bir besmele çekmez, bir cinden, şeytandan sığınma duası bilmez. Ondan sonra abdestini rahatlıkla bozuyor. Bir kere düşünmüyor. Allah benim bağırsamı çalıştırmasa taş etse ben bas bas bağırırım. Gafil bu, gafil. yemeye basıyor, besmele yok, 40 çeşitim yok, onun tuzu yok, bunun tadı yok. Yemeğe bahane buluyor, ona bilmem ne buluyor. Ondan sonra yemek bitiyor. Yahu yedik, içtik bir elhamdülillah yok. Milletin kafasına bomba yağıyor. Bu kadar sıkıntı içerisinde Halep. Allah'ım kurtar Halep'i ya Rabbelalem. Allah'ım ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ın beldesidir Halep. Kurban olduğum Allah'ım. Ehli Sünnet beldesidir Halep. Ehli Sünnet'in kalesidir. E tabi Şam-ı Şerif'e bağlıdır. Hadis-i Şeriflerde e, Şam-ı Şerif dendiği zaman Halep ona dahildir. En başta dahildir. Çünkü en yakınındadır. E şimdi burada bu kadar zulüm ve ziyet içerisinde Müslümanlar 900 kişi Şehit olmuş yani belki de binlercedir de tabi bize ulaşan rakam 900 kişi şu bir hafta belki yok. Geçen sohbette bu kadar bir şey yoktu. Efendim bomba yağdırıyor esedin adamları. İran oradan Şia destekliyor. Rusya zaten beraber efendim orada Müslümanların kafasına bomba yağıyor. Oradan onlar parti yapıyor, kutlama yapıyor. Sabaha kadar içkiler kırıla diyor ki Halep'e yağan bombaların şeyin şerefine. Halebe bomba, çoluk, çocuk, kadın, erkek Hepsi orada şehit oluyor Kurban olduğum Allah'ım ne sabırlıdır Böylece kurban olduğum mühlet veriyor Fırsat veriyor Nere gidecek ya Sen de burada sabah namazına Cemaate gideyim mi gitmeyeyim mi Namazı vaktinde mi kılayım Dokuzda mı kalkanca kılıyım? Ya sen bomba mı bekliyorsun kafana Bekliyorsun az daha bombalar da geldi yani FETÖ bombaları da attı yani bu millet düzgün adam olsaydı, Feten'in peşine gider miydi? Millet de bozuk Ondan sonra kafamıza bombayı yedik Az daha her tarafımızı bombalıyorlardı Ucundan döndük, daha da hala belli değil e Yani sen halebe bomba yağıyorsan nasıl? Yatsı yok, cemaat yok, zikir yok, sohbet yok Bütün milletler, derdi, işi, gücü, dünya, dünya, dünya Bu nedir arkadaşlar? İbadet kalmamış ya Namazı, sakallısı bilmem efendim, ne bileyim Başörtülüler bilmem neler, Allah Allah Kapalı kadınlar böyle düğünlere gidiyorlar, içkili düğünlere gidiyorlar, dansöz oynatıyorlar namaz abdesti adamların düğünleri ya Yani azmış millet, azmış bela gibi bulacağız yani Davetiye çıkarttık ya, bir tövbe edelim dedik, dönüş yapalım dedik Şu Fetö'nün belasına, Allah kurtardı falan bir şeyler söylüyorsun, kimsenin umurunda değil. E ne zaman biz, bak Kurtuluş Günü geliyor, Aşura Günü geliyor, Allah bu ümmeti kalas etsin. bak bu kadar senedir bu duaları nasıl tutturamadık, biz ne bozuk adamız ya? Onlar için de dua edelim tabi Halep'tekiler için de, onlarda mübarek mücahit insanlar. E biz kendimiz PKK'dan kurtulamadık, P'den kurtulamadık, bölünme tehlikesi bitmedi, hiçbir şey bitmedi, FETÖ tehlikesi bitmedi. Yani bir şey bittiği yok. Öyle bekliyorsun, e nasıl bekliyorsun mübarek adam? Kaleye gir diyor sana, zikre gir diyor, şeytandan Allah'a sığın diyor, dua yap diyor. Bir şey onları da yapmıyorsun, gafillik bu. Orada efendim, adamlar parti yapıyor, Esed'e selam yolluyor, Hamane'ye selam yolluyor. Sabaha kadar içki içen, çırılçıplak, kare erkek karışık, Halep'teki Müslümanların ölmesi şerefine içki içip de orada, Kutlama yapanlar İran'ın dini liderine selam yolluyor. Hala mı anlamayacaksınız benim dediklerimi? Hala bu millette bu memleket işte İran'a İslam Cumhuriyeti diyen var. <gülüyor> Ondan sonra Nasrallah'a selam yolluyor. Var ya Lübnan'daki Hizmullah'ın başında duruyor Lübnan'daki bunlar ehli sünnet düşmanları sahabeyi sevmiyor seni benim mi sevecek ya bugün bu Bekir Sıddık ya adam onu keser ya Bugün Hazreti Ömer'i öldürene türbe yapmış adam ya! ya bunlar böyle. E şu anda şu saatlerde kaç kişi ölüyor Halep'te? Sınırımız öyle karman çorman, her tarafımız perişan. Biz bu dine dönmeden, eli i sünnete sarılmadan Allah bizi kurtarır mı kardeşlerim? Kurtarmaz! Onun için bırakın bu keyfi zevki. Ne evimiz kalır, ne barkımız kalır, ne çoluğumuz, çocuğumuz kalır. Karımla oturayım da efendim, sohbete gelmeyeyim. Yok efendim, efendim, evde namazı kılayım, cemaate gitmeyeyim. Yapmayın bu işleri ya. Yapmayın, ne olacak? on dakika, yarım saat fark eder, cemaate gittin geldin, ne var ya? Evde durarak, hanım yanında kılaraktan, ne fayda var arkadaşlar ya? Bu cemaatler terk edildikçe belalar yağar. Cemaatsiz namaz kadar büyük bir uğursuzluk yoktur. Ev kılmayanı zaten. Aman yarabbeler, hiç kılmayan bir tane kılmayan bir çeşmeden ise suyu kesiliyordu eskiden. Şimdi Mevla, tabii imtihan olsun diye böyle karma karışık etti. Eskiden adamın bir günahı yüzünden bir memleket zarar görüyordu ya. Adama diyorlardı, çık git ya. Kardeşim sen namaz kılmıyorsun, çık git bu memleketten. Niye? E bizim suyumuz kesildi, bizim rızkımız kesildi diyorlardı. Eski ümmetler de bela görünür şekilde gelirdi beni İsrail'de. Çok acayip ayetler olurdu. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çok acayip işler olmuştur, anlatabilirsiniz diyor. Bunda günah yoktur İsrail oğullarının başına gelenler. Hadis-i şerif bize bunu hatta anlatın buyuruyor. hadisi an beni İsrail ve la harac'' Bunlar imtihan. Ama şimdi Mevla biraz gayba terk ettiği şeyi, ahir zamanı hepten yaklaştı, kıyamete yaklaşın, birkaç yüz sene kalmak çok yakın demektir. Yedi bin senelik bir süreçte, dünyanın ömrü yedi bin sene ise, Şurada birkaç yüz sene kalmışsa 2000'in bitmesine Hicri'de. Bundan 150, 200 sene evvelde diğer büyük alametler patlayacak kesin. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Dolayısıyla birkaç yüz senelik bir şey var. Birkaç yüz sene Allah'a göre çok uzun bir zaman. Değil birkaç yüz sene nedir? Bizim için uzun olabilir. Onun için imanımızla gidelim inşallah. Çoluk çocuğun imanını nasıl kurtarabiliriz? İşte zaruret miktarı helalından işte harama düşmeden ne kazanabiliriz? Helal parayla nasıl geçindirir çoluğu çocuğu işte? Allah hepimize ya Rabbi bi'tidel nasip etsin Ya Rabbi Allah'ım salli ala Seyyidi Muhammed ve ala Seyyidi Muhammed. Allah'ım bi hakkı Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Ya Rabbi bunu Musayri Esed'i de, Ya Rabbi buna yardım edenleri de, kafirlerden, Müslüman geçinenlerden buna destek verenleri de, Allah'ım mahvukahu perişan eyle. Allah'ım güçlerini iptal eyle Allah'ım kazdıkları kuyulara düşür Ya Rabbi Amin. Ya Rabbi ehl sünnet ve cemaat ordularını askerlerine nusrat eyle nusratiline teyit eyle Amin. Mansur muzaffer eyle Amin. Ya Rabbi sen Elbab'ı da IŞİD'den kurtarmayı müesser eyle Amin. Türk askerini de bu operasyonlarda muvaffak eyle Allah'ım Halep'in de Esed'in eline geçmesinden muhafaza eyle Halep'in bütün bir tarafı Bomba yağıyor öbür esed tarafında Parti yapılıyor Allah'ım o bombaları parti yapanların başlarına çevir Amin. Ya. Onlara döndürüyor döndür ya Amin. Ya Bu zavallı zayıf Müstesaf durumdaki Müslümanları halasayla Allah'ım onlar Ben biliyorum tanıyorum oralara gittim gördüm Namaz oranı bizden çok fazla Tesettür bizden çok fazla Yani bizim durumumuzdan bin kat iyidirler Ben ona şahidim gördüm yani Kurban olduğum Allah'ım Onların zikirlerine, ibadetlerine, oradaki büyük velilerin hürmetine Allah'ım. Sen Fazl-ı Kerem'inle bir an evvel Halep'i kurtar ya Rabbi. Şam'ı kurtar ya Rabbi. Bunu Nusayri rejiminden ya Rabbi bu kafirlerin tasalludundan helasa eleyip. Ehli Sünnet Müslümanları evlerine, yurtlarına selamette geri döndür ya Rabbi. Kendi kendilerini İslam üzere yönetmelerini nasıl eyle ya Rabbi. Şam beldelerini muhafaza ile ya Rabbi. Bizim sınırlarımızı muhafaza ile ya Rabbi. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle yar. Amin. Bizim asker polisimize de operasyonlarda, dağlarda, bayırlarda yardım eyle yarım. Amin. Koruculara da yardım eyle. Amin. Korucuları da muhafaza eyle. Kurban olduğum bu teröristleri, bu hainlerin bütün ipliklerini pazara çıkar. Nerede adamları varsa oralardan doğru haber alıp hemen oralarda yakalanmalar nasip eyle yarım. Bir an evvel çökert bunları ya Allah Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed. Ve Ali, Ali Seyyidin Muhammed, Allah'ın bir hakkı Seyyidin Muhammedin ve cahil Seyyidin Muhammed. Ve alâli Muhammed, kurban olduğum sana, bu Müslümanların, ehl sünnetin kanlarını, canlarını, canlarını, şu kafirlere, şu hainlere, ehl sünnet sünnetle, şu sapık fırkallere haram eyle ya Rabbi. Dokunulmaz eyle ya Rabbi. Dokun, durma kurban olduğum Allah'ım sana ya Rabbel alemin Allah. Salli alâli Seyyidin Muhammed ve alâli Seyyidin. Altı binden fazla şehidimiz var, hatta milyona yakın. Suriyeli sünnet müslümanlarına onlara rahmet eyle kebirlendir. Yaralılarına acil şifalar ver. Yani 3-4 milyon, 5 milyondan fazla belki de muhacir var. Onlara da vatanlarına salimen, ganimen dönecek hürriyetleri, imkanları ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Allahum salli Muhammed ve ala ali Amin Allahumme. Yani orada bomba yağıyor. Burada şu kadar bir dua yapmazsak biz gâfillerden olmaz mıyız? Buna üşeniyor adam ya bir dua bile yani gidip yardım edemiyorsun, bir şey götüremiyorsun, getiremiyorsun, giremiyorsun, çıkamıyorsun. Bir dua ile destek oluyorsun Adamın ne umurunda duaya? Mübarek cuma gecesinde kimin umurunda duaya? Kim toplanmış Allah elini açmış Allah ya. Kendi keyfinde bugünü Müslümanları onun için belayı celbediyor, belaya davetiye çıkarıyor. Bana da gelsin diye bekliyor bu onlardan olmayacağız. Gafillerden olmayacağız inşallah. Ümmetin halası için inşallah. Allah'ın kabusuna dayanacağız. Duadan mahrum olmaz arkadaşlar. Mutlaka kazanıyoruz dualarımızdan. Ha işte Suriye kurtulmadı. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Kurtuldu Allah'ın izniyle. Ölen şehittir Allah'ın izniyle. Ahirette onları mükafatı çöktür. <Gülüyor> Anadolu evladı yani fakir aileler çoluğu var çocuğu var işte onlara da bakmak için bir helal rızık kapısındayken vatanı müdafaa ederken şehit oluyorlar bir hadis-i şerif gördüm bu hadis-i şerifi onlara ithaf edeyim yani şehitlerin makamını anlatmak bakımından Abdullah bin Hamr radıyallahu anh rivat ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor <gülüyor> Allah'ın yarattığı kullar içerisinde cennete ilk girecek kimdir biliyor musunuz? Soruyor. Galu diyorlar sahabe-i kiram Allah ve Resulü alem en doğrusunu Allah ve Resulü bilir. Sahabe-i kiramda hiç atlamak yok ha. Değil mi? Yani sahabe-i kiramda hiç böyle farkında mısınız? Bir hadiste de bir şey beyan ettiklerini duymadım. Her hadiste sözleri aynı. Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü hakkıyla bilir. Biz bilmeyiz ya vallahi. Kale buyuruyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Sünende geçiyor, Muhteber kaynaklarda bu hadisler. Evvelu men yedhulul cennete min khalqillahi fakara. Yaratık mahlukat arasında yani Allah mükellef kulları arasında. Çünkü mükellef olmayan cennete zaten konu yok. Cennete ilk girecek olan fakirlerdir. Fakirler zenginlerden evvel giriyor cennete değil mi? He? Ama fakirlerde İslam'ın beş şartından ikisi yok. Haç var mı? Zekat var mı? Ya bunlar üç tane şartlan, öbürü beşini yapmış, bu üçünü yapan önce giriyor. Farkında mısınız? Çünkü olsaydı yapacaktı. Ama sabretmiş, fukarayı sabirin yani. Allah'ından razı gelmiş, itiraz etmemiş, ondan bundan dilenmemiş. Milleti istismar etmemiş, dini istismar etmemiş. Birinci fakirler giriyor. İlk giren zümre. Vel muhacirun İkincisi, muhacirler. Muhacirler icret edenler. Şimdi Suriye'de bu rejimin güçlerine karşı savaşanlar, ne evleri kaldı, ne barkları, çoluk çocukları buralarda, çadırlarda, dünyanın bir tarafında. Onlar orada cihat ediyorlar, değil mi? Dünyanın gavuruna karşı orada cihat ediyorlar. Hicret ediyorlar, cihat ediyorlar. Ondan sonra efendim, bizim mesela bu yüzbaşılar, az subaylar, askerler, polisler, evi nerede? Şehit olduğu yer nerede? Arada belki yüzlerce kilometre var, öyle mi? Bu da hicret olmuyor mu? Vatan için, Allah için, din için, kutsallarımız için, vatan bölünmesin, gavurlar işgal etmesin PKK diye. Bu Müslümanların kanını, canını, malını korumak için. Emniyet ne demek? Güvenlik demek. Bu güvenlik hasıl olsun diye. Yoksa bu PKK ne yapar ya? Millete ne ırzına, ne namusun, ne para, her şeyini işgal eder. Tabii. E, yani asker polis bunu koruyor şimdi. Onun için vatanından uzağa gidiyor. Hanımından, çocuğundan uzağa gidiyor. Muhacir, mücahit. Eldiğine Evet, sınırdaki delikler onlarla kapatılıyor. Yani şu anda şu asker polisin doğu güney doğu operasyonları harekatı olmasa sınır ne oldu? Her taraftan düşman eşkıya girecek değil mi? Onlar durduruyor yani püskürtüyor. Sınırlar onlarla kapatılıyor. Yani sınırı duvarlan kapat şimdi duvar da yapıyorlar bir şeyler ama bu dağlara duvar geçmez ki. Hani Suriye ile aramız düz de oraya yapmaya başladılar, yapıyorlar bir şey. Ama dağlar, PKK'nın dağları çok fena. Hiçbir taraftan duvar yapılacak imkan vermez geçit. Onun için yani burada duvar, demir, kurşun malzemesi yerine sınırı kimle kapatıyorlar, kapatılıyor diyor. O muhacirlerle, o Allah için iclet edenlerle. Yani o askerle, İslam askerleriyle. İslam askerleriyle sınırlar kapatılıyor. Bunların da ekseriyeti yani hemen hemen hepsi de diyebiliriz ki fakir değil mi? Hem fakirlik sıfatını alıyor, hem vatanından uzak hicret sıfatını alıyor. Bunlar hem fukara hem muacirun oluyor. Her gün cenaze haberlerde görüyorsunuz. Evlere, ocaklara geliyor. Ve <gülüyor> yüttekâ bîmul Sakınılan tehlikelerden onlarla korunuluyor. Yani şimdi Türkiye İstanbul'un kara halkı, İzmir halkı herkes işinde, gücünde, keyfinde kazanıyor Parası olan nerede yiyeceğini şaşırıyor Ama birçok tehlike var Ne dedi Demirtaş? Bodrum uzak değil dedi yani Değil mi? Ne demek istedi? Sizin köpük partilerinizi basarız demek istedi Köpük partileri yapıyorlar ya Bodrum'da Bir şeyden haberiniz yok ya Neyse he Şimdi adamlarda her yol var. Adam hem kendi gidiyor Bodrum'da yatıyor, içiyor, yiyor. Kendi tatilini de yapıyor orada. Karılarla kızdan o bir hata PKK'lı bir tanesi vardı ya. Bunları milletvekili. İşte orada resmini çektiler falan oturmuş. Ondan sonra Güneydoğu'ya da gidince Bodrum'u tehdit ediyor. Bodrum uzak değil ha diyor. Şimdi bu millet Birçok şeyden korkuyor. Tabii malının gasp edilmesinden korkar, iç savaş çıkmasından korkar, ekonominin bozulmasından korkar. Korkmaz mısınız? Ortalığın talan edilmesi, senin dükkanın basarlar. Marketler bilmem ne, ne oldu? O? Neydi? Kolombiya mıydı geçen? Brezilya mı? Ne oldu Brezilya Amerika bir darbe yaptı oraya FETÖ. Burada FETÖ'yü yaptıracak işte. Brezilya'da yaptırdı mesela. Her yerde birilerinin yaptırıyor Yahudi. Buradaki işte elhamdülillah tutmadı. Bunların neticesinde ne oluyor? İnsanlar istemedikleri şeyler başlarına geliyor, Malı hakkında, canı hakkında, vatanı hakkında, yurdu hakkında. Peki, cennete ilk girecek olanlar kimler? İşte tehlikelerden kimlerin yardımıyla sakınılıyorsa, yani şu asker polis görev yapmasa, özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki güvenlik güçleri şu operasyonları yapmasa, kimse evinde rahat uyuyamayacak yani. Doğru. E, tehlikelerden onlarla sakınılıyor. Ve حَدُّهُمْ Onlardan biri ölüyor Yani askeri söylüyor, şimdi ölen işte şehitlerimizi söylüyor Türkiye'de, Suriye'de, IŞİD'in karşısında, neredeyse yani Vazife yaparken Ölüyor وَحَاجَتُهُ ufi صَدْرِي Dünyadan muradını alamamış vaziyette ölüyor İçinde ne var? Hacetleri var Kimisi işte nişanlıydı, evlenme haceti var Evlenemeden ölüyor Kimisi evliydi, borcu var, ödeyemeden ölüyor. Kimisi çocuk bekliyor, diyor birkaç ay sonra çocuğum olsa görsem, karısı hamileyken ölüyor. Yani hepsinin isteği içinde kalmış vaziyette ölüyor. Hani bazı insanlar yatağında rahat, o her şeyimi gördüm, torunumu, dostumu, bütün imkanlarım var, şimdi gözüm açık gitmiyorum diyenler gibi ölmüyorlar onlar. Hep istekleri içinde kalmış vaziyette ölüyor. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tarif ediyor ya? Nasıl biliyor insanların vaziyetini sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl tasvir ediyor? Gücü yok, imkanı yok. da Anasına e, selam göndermez. Babasının sesini duyamaz artık. Öyle ölüyor yani. Öyle uzakta, imkansız vaziyette. Nereden? Harp meydanında. Fehekulullah azze ve celle Limen yeşâmin melâketi Allah azze ve celle Meleklerinden, dilediği melekleri bunlara gönderiyor. Bunlar işte Kandil'de öldü veya işte Efendim Yüksekova'da şehit oldu, Mardin'de şehit oldu. Her gün haberler geliyor. Mevla meleklerini gönderiyor. İtuun <gülüyor> فَحَيُّٰهُ Hemen gidin, hemen gidin. Onları selamlayın. Benim selamımı iletin. فَتَقُولْ مَلَاكَتُونَ <gülüyor> Melekler de gökteki melekler, yerdeki melekler değil ha. Yerdekilerin zaten vazife taksimi var. Herkes işinin başında. Gökte melekler var sırf zikirle meşgul oluyor. Mevla sırf zikirle meşgul olan meleklere diyor ki hadi gidin. Şu şehitlere, şu muhacirlere, şu fakirlere, garibanlara selam vereceksiniz. Melekler diyorlar ne Hanusukyanus semaike ve khiratun bihalik. Bu melekler de ne mübarekler ya. Bu işte biraz ilk yaratılırken hani meselesi gibi. Biz tesbih ediyoruz ya ya Rabbi sen kimi yaratıyorsun? Dediler ya hani Bakara suresinde. Burada da diyorlar ki Ya Rabbi biz senin semanda sakinleriz. Hani yerdeki adam ölmüş biz şimdi. Senin zikrinle meşgulüz. Bizi ne indiriyorsun gibi. itiraz etmiyorlar. Yani Mevla'nın katında bu kulların makamını öğrenmeye çalışıyorlar. Ya Rabbi biz senin mahlukatın içinde seçkinleriz. Melekler yine oraya vurgu yapıyorlar. Yani biz hayırlıyız. Biz günahsızız. Biz masumuz. Biz hep zikirle meşgulüz. Bizim hiçbir yanlışımız yok. E şimdi sen efete emuruna enne eti yaha aleyh. Sen de bize şimdi diyorsun ki hadi gidin bunlara selam verin diyorsun. Yani bunlar bizden daha mı hayırlı? Biz bu meseleyi anlamak istiyoruz diyorlar. Ha şunu bileydiniz Mevla buyuruyor. Yani gâle Mevla bülünnehum kânu ibâden yabuduni. Ey meleklerim onlar sırf bana kulluk ediyorlardı. La istukune bir şey. Bana hiçbir şeyi ortak etmiyorlardı. Öyle değil mi asker polis? Müslüman değil mi bu milletin evlat? Allah'a şirk mi koşuyorlar haşa? Tusettuvimü sigur ve tekabimül makaribü mütehaddümu hacetu fi sadr. La tastu ila Allah. Onlar la Müslümanlar sınırlarını kapatıyorlardı. Çekindiklerinden sakınıyorlardı. Biri ölürken isteğini yerine getiremeden Dünyadan muratları kalarak, isteklerine ulaşamadan ölüyordu. Onun için onlar daha hayırlıdırlar. Siz gökteki vazife, yani zikrinizi de bir dahi, yerinizi, makamınızı terk edip gideceksiniz. Semadaki en kıymetli melekler geliyorlar Şırnağa, geliyorlar Silopi'ye, geliyorlar Cizre'ye. Niye? Şehit düştü ya, ona selam verecekler. فَتَتِيمُ الْمَلَاكَةُ عِنْدَذَٰلِكَ Melekler geliyorlar, zaten meleklere ulaşım vasıtaları kolay manevi geliyorlar gidiyorlar feet alemin kulli bab onlara her kapıdan gir. Tabii o şimdi şehit oraya düştü. Düştüğü zaman bedeni orada kaldı. Ruhu nere gitti? Hemen cennete gitti. Cennete gittiği için daha bedeni orada dururken öbür arkadaşları onu kaldıramadan bile ruhu gitti. O zaman cennetteki sarayına yerleşti. Huriler, gılman, hizmetçiler başına geldi. Bu şehitlik çok büyük iştir. Yeter ki niyet Salih olsun. Zaten niyeti salih olmayan şehit olur mu? Olmaz. Şehitse niyeti mutlaka salih olandır. Çok kazandırıyor ya. Çok kazandırıyor. Evet. Onda şu melekler geliyorlar, her kapıdan onların yanına giriyorlar. Yani cennette kapıları var. Belki bir adamın bin tane kapısı var. Bir köşkünün yani. Öyle kapılar var. Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Vel meleket vedhulûne aleyh min kulli Bab. Bu hatin tefsirinde geçiyor zaten hadis-i şerif. Şimdi hatırladım. Her kapıdan melekler giriyorlar. Efendim, selamun aleykum bima sabartum. Dünya ve ahiret belalarından, mihnetlerinden, sıkıntılarından selam ve selamet, kurtuluş size ait olsun. Üzerinize yağsın. Neden bu selamı veriyoruz size? Çünkü sabrettiniz. Sabır, sabır, sabır. Cihat sabır ister, namaza devam sabır ister, haramdan sakınmak sabır ister. Her selamın, tahiyenin, ikramın başı sabırdan gelir geçer. Sabırsız adam hiçbir şeye gnail olamaz. Sabrettiğiniz için selam olsun size. فَنِعْمَا <gülüyor> عُقْبَدَّارُ dar dünyanın neticesi ne güzel oldu değil mi diyorlar. Ah onlar da bir rahata erdiler ama, tabi 15 Temmuz şehitleri de az iş mi yaptılar? He? Ne büyük iş yaptılar ne büyük. Iş. Biz şimdi anlıyoruz ya. 240 tane şehidimiz var. Allah basiretlerini açmış. Allah onlara şuur vermiş, feraset vermiş. Kalkıyor gidiyor. Oğlu diyor ben de geleyim. Oğlum sen dur diyorum. Aa işte o geleyim O zaman gel diyor. Hanımı kalkıyor geliyor değil mi? Öyle kalktılar çıktılar tankların önüne. Yattılar, üstüne çıktılar. Bu vatanı kurtardılar elhamdülillah. E şimdi Mevla Meleklerini yollamaz mı arkadaş bu şehitlere ya? Onun için, dar dünyanın akıbeti ne güzel oldu. Ah bir haber verebilsek diyorlar. Biz burada çok rahatız. Anamız babamız üzülüyor. Ama bizim kavuştuğumuz nimetleri bir söyleyebilsek de, yani onlar da sevinseler. İşte Kur'an'ı okursalar sevinirler mi? Kur'an'ı okursalar bunları görürler. Çünkü Ahet-i öyle buyuruyor. Belh ayanu 'inde Rabb'i rızıkun diridirler. Manevi rızıklarını da veriyorum. Hatta maddi rızıkları da var. Şehitlerin hayatı normal öbür ölülerin ölümü gibi olmuyor. Ölümleri de hayatları farklı. Berzah aleminde orta bir durumda oluyorlar. Maddi rızık bile var. Cennet durmaklarında dolaşıyorlar. Ondan sonra vestebşurune billedi ne el hakubi min halfi. Arkalarından onlara henüz kavuşmamış olanların haberleri onlara gidiyor, seviniyorlar. İşte bunlara da bu haber Ayetlerde ulaştırılıyor, anaları, babaları. Üzülmemek elde değil ama Allah'a ve kitabullah, ahirete inanan insan bilsin ki iyi niyetle Allah yolunda şehit olanlar kesinlikle meleklerin selamlarıyla, Allah'ın selam rahmetiyle karşılanıyorlar. Çünkü onlar Allah için cihad ettiler, hicret ettiler, yerlerini, yurtlarını terk ettiler ve Allah için şehit oldular. Biz böyle üstü zannediyoruz. Herkesin sonunu bilemeyiz. Allah'ındeki indeki akıbetini bilemeyiz. Özel şahıslar hakkında ismen duramayız. Ama genel manada durum bundan ibarettir. Allah Teala'nın selamı, rahmetleri, bereketleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatleri, himmetleri onların üzerine olsun. Amin. Amin. Şehitlerimizin ervahı için buyurun. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve <Sessizlik> eşhedü en abduhu ve Resul. La ilahe illallah Muhammed Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adedema mesi'ahu ilmullah Allah, Allah, Allah celal. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl ile, ruhaniyetlerini haberdar eyle, Amin. fazbu kereminle, ya rabbel alemin ve ya kıyran nası, mahşer kadar Nurlarını kabirlerinde ikfa ile ya Geride bıraktıkları kederli ailelerine sabrı cemil ile ciccecil ile ya Rabb. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul Şimdi derse başlıyoruz. Canınız çıktıktan sonra. Şimdi gel gelveletten gel, devam ediyoruz. Ne buyurdu? Efendim iki tane alamet verdi. Bu iki tane alametle sen dedi mücadeleye, ilmi tartışmaya ''Girebilir misin evladım, giremez misin?'' dedi, bunu anlattı. Şimdi onu anlatmaya girersek, bu derste yine geçen dersin tekrarıyla geçer. Şimdi biz devam ediyoruz. ''Vesma dinle'' Çünkü her konuşmakta başka bir mevzulara giriyoruz. Ama ne yapalım, önümüze gidelim. ''Vesma enni muhakkak ben ezguru bahsedeceğim, leke sana hâhuna'' Bu dersimizde faydeten bir fayda anlatacağım. Fayda yani senin menfaatine olan bir bilgi paylaşacağım. İnsanlarla yani işte mücadele, ilmi, tartışmalar vesaire. Reddiyeler, cevaplamalar, soru cevabı, insana bir şey soruyorlar, geliyorlar. E şimdi sakallı gördüğünü hoca sanıyorlar. Sen de hocayım değil deme utanıyorsun. Ondan sonra hemen fetvayı veriyorsun yani, böyle de işler yapıyorsun. Yapmaman lazım. Bilemiyorum demek lazım. Bu işi bilmiyorum, inceleyeyim demek lazım, sorayım demek lazım. Bir fetva oluyor. ben kaç kere Fatih Hoca'yı arıyorum Gecen ikisini de arıyorum üçünden o da sağ olsun Allah razı olsun Para istemez, pul istemez Açıyor Değil mi? Emekke'den biri arıyor <gülüyor> Farz tavabı yapmadım ne olacak? Hay anasını Ya bayram geçti sen ne farz tavabı yapmadın? <gülüyor> e şimdi cezası var mı? İşte var işte bir kurban cezası İmam-ı Azam'a göre var, İmam-ı göre yok Zengin sen Kes kurban, fakir sen işte imameyne göre kurtarır, falan falan değil mi? Dün gece böyle uğraşıyoruz yani. E ben, e, tamam. Öyle olur mu ya? Adam hoca diye gidiyor, adama fetva soruyor. Ne biçim adamsın lan, tavafı da yapmam. Hadi git bilmem. Ya adamın durumu ne olacak? Hadi git bilmem ne. Yani adam arafatı yaptı. Şeytanı taştadı bu haccı kurtarı bir şekilde. cezayla kurtarıyorsa söyle daha. Yani böyle bağırarak, çağırarak, hocalık olmaz, e, sor sorarak. E, sorgulayarak Ama Anlamak için soracaksın Amel etmek için soracaksın i̇şte Onu da söylüyor yani Burada Esas mesele zaten Soru soranın yaklaşım tarzı Niçin soruyor? İnadına mı soruyor? Seni sakata getirmek için mi soruyor? Galata düşürmek için mi soruyor? Seni hapsetmek etmek için mi soruyor? Anlaşılıyor biraz değil mi insanın? Sorma şeklinden de anlıyoruz Biraz biz de meleke kesmettik artık e efendim, ona göre cevap verecek misin, vermeyecek misin, işte onları anlatıyor. Diyor ki, ''Ve alem, şunu bil ki evladım.'' diyor, ''Enne sual anil müşkilat.'' İnsana müşkil gelen, meçhul kalan, gizli kapalı, müşkil zor demek, anlaşılması zor demek. Böyle konular insanın başına geliyor. Bunlar hakkında sual, insanın başına vesvese geliyor. Allah'ın isimleri hakkında, sıfatları hakkında. Değil mi? Ahiret hakkında, cinler hakkında şey. Yani bunlar, insanlar merak ediyor. Şimdi kıyamet alametleri konuları çok gündeme geliyor. Da'a nedir ye, çuş nasıl bir şey, de çal Yani vesaire müşkilat olabilir. İsa Aleyhisselam nasıl gökte yaşıyor, inecek, nasıl oluyor? İşte nasıl olacak? Ayet var, hadis var diyorsun. Müslümana yetiyor ama. E, Bunun bir sorma usulü var. Anlayayım diye sormak var. Bir de ne derse desin kabul etmeyeceğim diye sormak var. Bunlar bir değil. Onun için müşkilattan sual sormak. Esasen ne demek? Arzu merazıl kalp, kalp hastalığını sunmak demek ila tabip doktora. Yani kalpteki hastalık, hastalık şu, cehalet hastalık mı? Cehalet, bilmemek, bilmemek bir derttir. Bir insan kıyamet alametlerini bilmemesi bir cehalet. Allah'ımızın isimlerin sıfatlarını bilmemesi bir cehalet. Cennet veya cehennemde olan biten şeyler hakkındaki bilmediği bir konu, o noktada ona bir hastalık. Bir arıza yani, arıza. Çünkü o noktadan girip biri onu ne yapabilir? Saptırabilir bilmediği konuda. İtikadını da bozabilir, şüpheye de sokabilir. Bilse, o tabii delik tıkanmış olur. Bilmediği için orada çatlak var. O zaman sen bilmediğin konularda bir şey sorduğun zaman bir hocaya, bir âlime, yani tasavvufsa, mürşidine, şeyhine neyse, veyahut vekiline, bu esasen şu anlama geliyor, kalbindeki hastalığı yani sıkıntıyı doktora sunmak. Yani normal hastalığında başım ağrıyor, dişim ağrıyor, karnım ağrıyor, tabibe gidiyorsan nasılsa halini arz ediyorsun, durumunu anlatıyorsan, sen burada doktora takıya yaparsan, yani karnım ağrıyorken başım ağrıyor diyeyim bakalım doktor anlayacak mı? Çatlağa bak yani, tam çatlak. Şey kabul etmez yani. Yaman kabul etmez bir çatlak Yani sen diyorsun Ulan doktor Doktora başım ağrıyor dersen Oranın hapını verir Ama benim ayağım ağrıyordu Dersen böyle şey olabilir mi ya Yani tımarhanede misin sen Tımarhanedekiler yapıyor öyle Doktorlar da onları imtihan ediyor ki Yani akıllanmışsa taburcu edecek E geliyor deliye Diyor ki şuna ne derler El diyor buna ne derler Kafa diyor ona ne derler kol diyor yani her şeyi doğru biliyor. İşte onu soruyor, bunu soruyor. Çanak tabak. Doktor diyor bunun durumu iyi. Taburcu olabilir diyor. Halbuki onların hiçbirini doğru diye söylememiş. Doktoru kandırmak için söylemiş. Yani o kafa dediğini ayak biliyor esasen. Doktorda giderken kendi kışkına vuruyor. Bir yandan buna kafa derler, kafa diyor. Nasıl yani doktoru şapa oturttum demek istiyor. Yani beni sağlam zannetti, taburcu raporu verdi diyor şimdikli. Böyle manyaklar var ama bunlar üstün alı manyaklar E şimdi geliyor bir soru soruyor Yani kendini çok iyi bir şey biliyorum zannediyor Sanki hocayı şapa oturtacak yani Sen ne biliyorsun ilmin kaç kuruş yani Altyapın ne ya kardeşim Google'dan iki bir şey öğrenmişsin Yani o girdiğin sitenin zaten raporu yok yani Sağlıklı bir ilmi yok Sen oraya dayanarak bana bir şey soru soruyorsun Ondan sonra aa bilemedin Neyi bilemedin? Senin kaynağın ne şurada? Senin kaynağın Kur'an değil, sünnet değil. Senin kaynağın Gogul. E senin ilmin yanlış, yanlış ölçüyü almış, geliyor burada kıyas yapıyor. Ondan sonra diyor ki 30 cm. Ya kardeşim bu zaten 20-30 gösteriyor bu şey. Bu metre yanlış, ölçüm cihazın yanlış. Niye göre bana bir şey soruyorsun? Memleket böyle. Tabi hoca geçinenlerden birçoğu esas bu sıkıntıyla. Mağlul vaziyette Sence kalbinde bir hastalık var, bir cehalet var, bir şey anlamak istiyorsan Bunu gidiyorsun doktora sunuyorsun, bu, bu demek e Bunu doktora bir şey arz ederken Ne niyetle gidiyorsun? Doktoru deneyeyim diye gidilir mi? İlaç deneyeyim diye içilir mi? Ondan sonra bakalım benim ne hastalığım var bilecek mi diye Gidilir mi yani? Giden insan e, Şeffaflıkla Değil mi? net bir şekilde hastalığını, sürecini anlatması gerekiyor. Her şeyini güzel anlatırsa, doktor da bunu anladığı vakitte ona göre bir tedavi sistemi geliştirecek. Yeter ki doğru doktora gitsin, o da ayrı dava tabii. Ve cevabı ulevu, peki bir hocanın, mürşidin e, veyahut da sizden biriniz de olabilir. Yani sizden birinize de geliyor, hacı abi diyor. Sen diyor sohbete gidiyorsun diyor. İşte bu eskiden beri bu yoldasın diyor. Size de gelenler var, ben biliyorum çevrenizde. Yani diyor ki, işte efendim, benim böyle bir müşkilim var, sorun var, şu meseleyi çözemedim veya bu nedir, ne değildir, de soruyor Bu noktada ona verilecek cevap ne olmuş oluyor? Sa'yün, <gülüyor> çalışmak oluyor, gayret oluyor, li <gülüyor> islahi hastalığını düzeltmek için, cehalet illetini gidermek için bir nevi faaliyet oluyor. böyle mi öyle? O zaman şunu bilmek lazım, ve alem şunu bil ki, ennel cahilîn, cahiller, Ha kimse de cahilim demiyor ki. Yani yoğurdum eksiyi diyen yok. Mesele burada. Adam profesör, halbuki cahil. Yani profesör. Diploması var, şusu var, busu var. İşte bu bu büfe adamlar hepsi profesör. Aşağı yok yani. Doçent ve profesör. <gülüyor> Adamı adamın yaptıkları işlere bak. Yani tımarhanedeki adam yapmaz cahilim demiyor, yanlış yoldayım demiyor. Herkes doğru yoldayım diyor. Şimdi cahiller esasen bilmeyenler şimdi tabii bir konuda cahil olursun, bir konuda alim olursun. Sen ahireti bilmiyorsan Kur'an sünneti bilmiyorsan bu konuda cahil olursun. Ama tarih bilirsin, mühendislik bilirsin, tıp bilirsin o konuda alim olursun. Beni alakadar etmez. Benim işim düşerse sana geliyorum. Ben doktora giderken kalp doktoru kim diyorum bu işte en hünerli? Doktorlara da soruyorum. Akıllı başına tanıdıklarıma. Diyorlar şu adam. Kaç tane kalp doktoru değiştirdim mesela. E şimdi geliyorum. kafama yatarsa onda devam ediyorum. Benim de çünkü ona göre altyapım var senelerin hastasıyım. E şimdi ben o adam Müslüman mı diye soruyor muyum? Yani namaz kılanı Müslümanı tercih ederim. Ama ehliyet ve liyakat öyle mi? Müslüman diye gideceğim. Adamın bir şeyden haberi yok. Kalpten mi olayım şimdi? E ne yapacağız? Gidiyorum. Namazı var mı soruyor muyum? Ermeni mi Rum mu soruyor muyum? Akoplara da gittik. Nelere de gittik yani. Her türlü doktora ki senelerdir doktor doktor gezdiğimiz var. Bir hastalık oluyor o çözüyor. Anladın mı? Sen hangi konunun alimiysen sana o sorulur. Ama sen geliyorsun. Efendim diyorsun ki İsa aleyhisselam ölmüş ya gökten inmeyecek. Niye diyorsun? İşte atmosferde oksijen yok diyor Sen nesin diyor Ben fizik profesörüyüm diyor Ya kardeşim sen fizik profesörü sen Ayetler hadis var Burada fiziği yaratan Allah var Oksijeni yaratan Allah var Biz buna inanıyoruz Bu adam burada itikadi bir konu konuşuyor Fizik profesörü bana ne ya Ya bu nedir bu Bilmediği konuya müdahale ettiği zaman Ne oldu bunun vasfı? Cahil Ama profesör cahil Şimdi, adam orada gelmiş, doktora bir şey soruyor. Ben de ayet hadis biliyorum, haciyim hocayım. E şimdi o adam o doktor bir şey sorarken, o doktoruna bir şey derken, ben lafa karışıp da bir şey sorarsam ben ne olurum? Cahil. Ya bu konuda ihtisasım yok. Niye karışıyorum buna? Ama şu gün açık oturumlarda çıkanları görüyor musunuz? Caner Tastaman, bir ayet hadis okuyup mana veremez. Yani ibare oku dese ibare okuyamaz. Türkçe kitaplardan, gogullardan vesaireden. Adam edebiyatçı, öbürü neydi? Muhammed Nur Doğan. Ama ilmi kelam hususunda, akaid hususunda her konuda fetva veriyor. Ya senin bu ihtisasın değil. E milletin imanıyla oynuyorsun. Mahmuddan türedik diyorsun, bilmem ne diyorsun. Ya e bu nasıl olur Kur'an'a muhalif şeyler? cahil. Yani ihtisası olmayan bir konuda hüküm veren cahil. Onun için bunu siz diplomayla ölçmeyin. Cahiller kimlerdir diyor? Elmerzak kulubum, kalpleri hasta olanlardır. Yani biz bunu nereden anlıyoruz? Bir adam edebiyatçı olup Kur'an-Sünnet üzerine ihtisas yapamaz mı? Yapar. Ama yapmamışsın. Nereden biliyorum yapmamışsın? İnkar ediyorsun birçok ayette, hadiste geçen şeyleri oradan anlıyorum yapmamışsın. Çünkü bu konuda ihtisas yapsaydın bu ayetleri, hadisleri görmen lazım mıdır? Oradan anlıyorum yani. Maymundan türedik nasıl dersin yani? Kur'an'da her şey beyan ediliyorken. Ya, ama din adına konuşuyorsun. Siviker sana soruyor. Cahiller kalpleri hasta olanlardır. Vel ulema, alimler. Alim her konuda halimi var. Ama tabii din konusundaki ne esasen ulema denir? Ela tıbbâ'u Hakiki doktorlar onlardır. Tabi mürşitler kalp hastalıklarının tedavi, tasavvuf, erbabı bunlar ayrı şeyler. Hepsinin makamı var. Vel âlimun nâkıs İlminde noksan olan bir alim, la yuhzinul muâlecete ilaç vermeyi güzel beceremez. Alim de olsa okumuş, etmiş fakat nakıs. Nakıs ne demek? Noksanlığı var. Bu adam ilacı yani Tedavi güzel becerebilir mi?'' ''Beceremez.'' diyor. Ne gibi? Tıp ilminde noksan olan doktor, tedavi güzel becerebilir mi?'' Onun sohbet dinleyeceğin, kitabını okuyacağın bir alimin mutlaka ne olması lazım? O konuda iktisat sahibi, kamil olması lazım. Bir şeyi biliyor, on şeyi bilmiyorsa, bu seni çuvallatabilir. Ne gibi? Konusunun uzmanı olmayan, doktora gitmen gibi. Siz akıllı, fikirli, Kar zarar seçen insanlarsınız. Nereden anlıyorum? Dünya işinde beş kuruş zarar etmezsiniz. Bak ben enayi gibi katur türüyorum belki zarar etmişim. Bu yaşa kadar. Maddi manevi zararımın hesabı yok. Çünkü kafam çok çalışmıyor. Saflığım var. Şimdi siz nasılsınız? Kuruş zarar ettiremem sizi. Öyle uyanıksınız ki ben sizi biliyorum. Aa, benim cemaatim ben bilmez miyim? Uyanık oldunuz, beni bulduğunuzdan belli zaten. <gülüyor> ya, gülüyorsunuz. Tabi gülersiniz. Uyanıksınız. Kül yutmazsınız. Yani akıl zaten karla zararı fark ettiren, seçtirene derler. Başka neye lazım akıl? Hal böyleyken, sen şimdi her konuda kime gideceksin? O konuda kâmil olana gideceksin. Fıkıhta, fıkıh bütün meseleleriyle bölümleriyle bilen bir fakih bir hoca efendiye fetva soracaksan vaazda, sohbette ayet-i hadisin bütün ayetleri, hadisleri görmüş çünkü iki taneyi gören öbürlerini bilmeyen de ne gibi? yani reçeteleri, ilaçları bilmeyen doktor gibi adam 50 sene evvelki ilacı veriyor bana Allah'tan hemen yutmuyorum hapı da gidiyorum öbür doktora soruyorum ya sen ne diyorsun bu adam 50 sene geriden geliyor diyor yani yan tesiri azalmış bilmem ne olmuş Yeni bir şey çıkmış Adamın ondan haberi yok Yani şimdi Adam tıbbı, tıpla uğraşan Yeni çıkan ilaçları takip etmezse Sana faydalı olabilir mi yani? Bu da onun gibi Nakıs olan tedaviyi doğru beceremez Doğru beceremez Hepten hükümsüz demiyoruz Ama güzel yapmak mesele Ve le alimul kamil Kamil olan alim, kamil yani olgunlaşmış demek, mükemmel demek. Mükemmeliyet, Allah'a maksu ayrı bir şey. O konusunda uzman diyelim. Mevzuyu bütün yönleriyle biliyorsa, la yu'alicu kullu mariz, her hastayı tedavi etmez diyor. Hadi bakalım şimdi. Çünkü zaten kamilse bir alim, o hasta geldiği zaman yani o müşkilatı olan, o sorusu olan fetva soracak veya kimse ona gel ne sorarsan sor der mi? Adam burada gelmiş büyük bir alim. Fatih Cami'nin yanında dergi bir şey açmış. Kapıya da ne yazmış? Burada soru sorulmaz. Her soruya cevap verilir. <gülüyor> i̇şte müşkilat var. Kamil bir adam her soruya cevap verebilir mi? Allah ve Resulü alem demeyi de bilmesi lazım değil mi? Ali Hacı Efendi bu oda kalkmış. Şey almış herhalde o zaman. İskilip Latif Efendi arkadaşıydı. Atif Efendi'yi almış gelmişler. Bir iki soru sormuşlar. Bilememiş. Edemiş o zaman tabeleyi kaldır. Tabeleyi kaldır arkadaş. Şimdi zaten bir adamın nakıs olduğunu nereden anlayacaksın biliyor musun? Gel, her hasta gelsin. Her hasta iyi ederim. Nakıs işte. Kamil olsa ne yapacaktı? Ya kardeşim, bir dinleyin bakayım, ben tedavi edilebilir mi, edilemez mi bir bakayım. Hoca da böyle. Ne sorarsan sor. Cevap vereyim diyen bir hoca. Nasıl bir durumdadır? Çok sıkıntı, çok nakız. Çok tehlikeli, çok eksik. Nasıl her sorarsan Ne sorarsan sor. Ha ne sorarsan sor. Cevap veririm demedikten sonra sor. Çünkü neden? Kitaba bakarım, inceleme yaparım, başka bir alimlere danışırım. Tamam yani. Allah'ın ilmi sonsuz. velakin ben hemen cevap veririm. Ne sorarsan sor bana cevap veririm. Dediğin anda veyahut da her hastayı tedavi ederim. Cık, olmaz. Kamil olan her hastayla uğraşmaz diyor. Ne yapar? Bel-u'alicu kime ilaç yapar? Ben o kimseyi ki yarcu umuyor fi onda kabul el mualeceti. İlaçta ilacı kabul etme kabiliyeti ve salahi düzelme kabiliyeti olana ilaç yapar. Öyle mi? Bazı kere kanserli son ağır durumda getiriyorlar doktora efendim hasta diyor ki doktor bey ne yiyeyim ne yemeyeyim ne diyor ne yersen ye diyor. Çünkü mafi fayda yani. Bari diyor hatta sahiplerine hastanın bazı doktorların öyle dediğini de duydum yani. Ya bari işte artık şeker meker bir şey kalmamış düz yani bari sevdiklerini yesin. Mutlu ölsün diyor yani. Çünkü neden üç, üç günlük periz, adam zaten ölüyor adama hala periz yaptırıyorsun, bitmiş daha ne periz yapıyor? Yani şimdi eğer ilacı kabul ediyorsa düzelme ümidi varsa ne yapıyor? Bununla uğraşalım diyor Periz veriyor, şuna dikkat edin, buna dikkat edin, bilmem ne öbür türlü götürün eve diyor Hastane ne diyor? Eve çıkarın diyor Hasta da zannediyor, iyileştim Eve çıkıyorum artık zannediyor Halbuki hastanın sahiplerine ne diyor? Ümitsiz vaka diyor, eve çıkarın. Masrafınıza yazık. Çünkü günde bilmem kaç yüz lira veya kaç bin liralık hastaneler var. Yoğun bakım üniteleri vs. çok para yani. Adam diyor masrafınıza yazık. Böyle insaflı doktorlar da var. Yani adam diyor, mas boş, çok para diyor ya. Yani. Gitsin evinde Allah'ın akıbetini beklesin. O zaman, kamil bir alim de her sorana cevap verir mi? Vermez. Her gelene ders zikir öğretir mi? Öğretmez. Çünkü ne diyor? Efendim. Hadis-i şeriflerde zat esasen İsa aleyhisselam'ın çok hikmetleri var. Ben size evvelce de söylüyordum onları. İsa aleyhisselam buyuruyor ki Velatül kul cevahir tahte erculi'l qanaazir. Pırlantıları, domuzların, hınzırların ne yapmayın ayaklarının altlarına ''Atmayın'' diyor. Yani bu suta tabi çok hadis-i şerifler de var, tabi İsa Aleyhisselam'ın kelamlarıdır, hadis-i şerif. Mesela yine ne buyuruyor? ''Lâ tentukû bil hükmeti indel cuhâl fetazlimûhâ'' ''Hikmetli ilimleri, derin ilimleri'' ne yapmayın? ''Cahillerin yanında, aklı fikri ermeyenlerin yanında o konulara girmeyin'' diyor. ''Niçin o ilimlere haksızlık etmiş olursunuz?'' İlmez zulmetmiş olursunuz.'' Peki ne yapmayın? <gülüyor> ama ehlini bulduğunuz zaman da konuşmamazlık etmeyin. O zaman da ehline zulmetmiş olursunuz. Her ilmin ehli var yani. Böyle ahlakul fi diyor. Cevhelleri, kılapların, köpeklerin, gerdanlarına asmayın diyor. Onun için Evliyaullah, Allah yanında her şey konuşmazlar. Her sorana cevap vermezler. Bu Nedendir? Hikmettendir Yani kendilerinin kamil olmuşluğundandır Nakıs olsalar her şeye bir şey konuşuyor Ama bu adam bunu hazmedebilir mi? Edemez yani Şimdi Beyazıt Bestami'nin öyle sözleri var Ben size hiçbirini söylemiyorum Şatahat deniyor tasavvufta buna Bu kadar kitap Sırf onları toplamış Hepsinin izahı var mı? Var ama niye aç Kafanı karıştırayım da sonra izah edeyim anlamayacağını iş Yarısını duyarsın, yarısında uyursun, yarısında da abdeste çıkarsın, geri gelirsin, yarısını duyarsın. E ben neyine güveneyim ki sen bunu anladın mı anlamadın mı? Şimdi ben Muhittin İbn Arabi'nin öyle işleri var ki ben bir kere söylemedim. Yani öyle ilimleri var, bir keresi söylemedim. Söylemem de. Çünkü neden? Aklını hafızalen almayabilir. Benim de aklım alana kadar canım çıktı, kaç tane şer okudum, kitap okudum, bu ne buyuruyor acaba bu zat dedim. Kendime göre kanaat getirdim, ikna oldum yani, ikna oldum ama şimdiki sena farz değil, vacip değil. Ben bu konuyu sana açıp, kafanı karıştırıp, ondan sonra düzeltme, uğraşmanın bir manası var mı? Yoktur. i̇mam Rabbani mektubatında bile her mektubu her ihvana okunmaz derdiler. Efendi Hazretleri'nin esas usulünde her mektup her ihvana okunmaz. Dersin, tarikat dersin nerede, zikrin nerede? Ona göre mesela, biz çocukluğumuzda İsmaila'da, kapıda dururlardı, yaşlı abilerimiz. Ondan sonra adama sorardılar, senin dersin hangi ders? Yani zikir dersin hangi mertebedesin yani? Hani mertebeyi Allah bilir de, zahiren bir dersin şeyi var. E ben şu dersteyim, e tamam sen dışarıda bekle biraz. Neden içerideki mektup? Sana müsait değil yani mektubattaki mektupların hepsi, herkese okunmaz. Adam şimdi tercüme yapmış, çeviren anlamış mı da yani? Onu ancak Ali Ader Baba'dan yani silsileden gelen kişiler anlar mektubat. Yani Efendi Hazretleri demiş ya, Efendi Baba'ya Risale-i Kusya'yı bir şerh etseniz, Efendi Babamız demiş, Risale-i Kusya'da çok zor bir yerler var. Efendi Baba buyurmuş ki, mektubat onun şerhidir. <gülüyor> mektubat onun şerhidir de mektubatı anlayan için. Mektubat onu şerh eder demiş, mektubatı kim şerh edecek? E tabii Efendi Hazretleri gibi bizzat anlattı, anlattı, anlattı. Ömrümüz geçti yani dinle, dinle, dinle. Hala da cesaret edemiyoruz bazı mektuplara girmeye çıkmaya. E şimdi böyle bir şey. Ama adam gitti tercüme yapmış. Yani birkaç tane tercümesi var. Tercümeye bir bakıyorsun kesinen anlıyorsun ki tercüme eden anlamamış. Onu zaten anlıyorsun. Kendi anlamadığı hemen anlaşılıyor adamın yani. Alukat manasını tercüme etmek için tercüme edilmez yani. Çünkü maksadını anlatamıyorsan o noktada durman lazım. Velakin, lakin kimisi paraya döndürmüş işi, kimisi işte şeye döndürmüş, nam olsun kar olmasına döndürmüş ve her şeyi her yerde o konuşmaya başlamışlar. Onlar su sapıtırsın. Senin makamına göre, mertebene göre Mürşit neyi münasip görürse, hocan, üstadın hangi dersi uygun görürse, onu yapacaksın. Kendi kafana göre ders çıkartma. وَاِذَاكَانَتِ <gülüyor> illetu, Eğer senin hastalığın müzmin müzmîn müzmin ise, müzmin Türkçeleşmiş değil mi? Yani mesela Arapçadır, çökerten demek yani. İllet çökmüş üstüne, hastalık seni çökertmiş yani. Yani hareketten seni kısıtlamış. Öyle bir hastasın ki böyle yapamıyorsun, şöyle yapamıyorsun. Yani doktor tedavi fayda etmez, kar etmez. ev akîmen yahut adam kısır, yani veya kadın kısır, yani bu nasıl bir kısırlık? لَا تَكْبَلُوا ilaç. Bazı kısırlık var, ilacı kabul eder, ayağını üşütmekten olur, iltihaptan olur, prostattan olur, bilmem neden olur. Yok, şunu iç, bunu iç. Tecrübe ile sabit, kitaplardan yazarı, doktorlar bir şey söyler. İşte hormon tedavisi oluyor işte, işte. Vesaire. E, i̇lacı kabul ederse ne âlâ. Ama bazı kısırlık var, ilacı kabul etmez. Yani kadında da görünen bir sorun yok, erkekte de bir sorun yok. Ama çocuk olmuyor. E çünkü Allah Teâlâ buyuruyor, Ve Dilediğimi kısır yaparım. Sen şimdi Allah'ın kısır yaparım dedikten sonra kısırlığı gideremezsin ki. Dilediğimi kısır yaparım diyor. Yani sen Allah'a karşı gelemeyeceğine göre irade olarak kısırlık kalıcı orada. Bazen çocuğu olmuyor. E şimdi burada Doktorun mahareti nerede? Fehikatut tabib fi? Burada doktorun mahareti en yakule diyecek ki hazal akvelul ilac bu senin durumun ilaç kabul etmez. Yani adamın parası da boşuna gitmesin. Ümidi de boşuna tükenmesin. Morali de bozulmasın. Fele testegil sen uğraşma fi bu noktada. Bir müdavati bu hastalığın tedavisiyle iştigal etme. Niçün li'en nefi çünkü burada var tazıyağın ömür, boşuna ömür törpüsü ömrün zayi olacak senelerce bu iş için gezeceksin dünyayı, dünya kadar para karışacaksın ama neticede de ilaç tedavi olamayacaksın onun için Allah de zikret, Kur'an oku, dua et yani bu noktada ama bu ilaçlık değil diyebilirse yani doktor bunu diyendir öbür türlü deneme tahtasına çeviren değildir Doktordan para çıkmıyor zaten. Vakitte de çıkmıyor, işiyor zaten. Adamı uğraştırıyor bazıları. Bunu da görüyoruz. Bildiği halde bir deneyelim diyor. Ya neyine deniyorsun? Biliyorsun ki bu bunda olmuyor. Allah'ın kaideleri var, sebepler alemindeyiz daha. Şimdi burada da yani hocayı da buna göre görüyor. Efendim, alimi de buna göre bakıyor. Şimdi baktığı zaman o adamın durumundan anlaması lazım. Adamda ne var? Müzmin bir gavurluk var yani. Şimdi bu adam geliyor soru soruyor alay etmek için. Dalga geçmek için sana bir soru soruyor, öyle mi? Sen şimdi buna cevap verip ikna etmekle uğraştığın zaman ömrünü zayi edersin. kitab arabi Rabbi bunu islah et, idet et, daha faydalı, öyle mi? Çünkü adam inanmak için gelmemiş. Senle dalga geçmek, İslam'la alay etmek için gelmiş. Burada tartışmayı uzatmak veya ona bir cevap vereyim derken Milleti de şüpheye sokmak için. Yanındaki doğru inanan adam var. Onunla uğraşayım derken o da acaba diyecek. Ne lüzum var bu konuyu açma? Senin Kardeşim senin durumun tedaviye müsait değil. Allah istersin hepimizi dersin. Konuyu kapatırsın diyor. <Gülüyor> Sonra bil ki en meradal cehl cehalet bir hastalıktır evladım diyor. Bilmemek bir illettir. Bu da Hale <gülüyor> Arbaat Envai'nin dört kısımdır diyor. Biz şimdi neyin neresindeyiz? Hangi dersteyiz? Evladım dedi. Sana dedi. Sekiz şey, tane nasihatum var dedi. Dördünü bırakacaksın dedi. Dördünü amel dedi Şimdi bir onun kaçındayız? He? İkisinde miyiz? Yok ya birincisi ya, <gülüyor> mübarek birin içinde kaç tane iki geçti? Şimdi dört geçecek. Bu dört de birin içinde daha. Mübarek ben de kafamı karıştırma. Bak şimdi daha ikincisi iki hafta sonra beki gelir. Birdeyiz birde. Ha şimdi birde bir iki geçti bir iki geçti. Şimdi geldik, bir dört kez geldi şimdi. Cehalet hastalığı dört türlüdür. Haddua bir türü var ki yakbelül ilaç ilacı kabul eder. Yani tedaviye müsait bir cehalettir. Geçer, ilme döner. Velbaki geri kalanları la yakbel tedavi kabul etmez. Öyle bir cahildir ki cahil olduğunun da cahilidir. Buna cehli mürekkep denir. Bilmez bilmediğinde bilmez. Asla tedavi edemez. Çünkü biliyorum zannetiyor. Konu orada. Bir adam bilmediğini bilse zaten öğrenmek ister. Bildim diyebilirse öğrenmek istemez. O zaman ne olmuyor? Kapta yer yok. Ne koyacaksın? Doldurmuş. Kendine göre kapatmış kapağı. Biliyorum diyor çünkü. Şimdi Emme ayak laekbel Şimdi ikiye ayırdı, kabul eden kabul etmeye Şimdi önce ilaç kabul etmeyenleri sayacak. E haddua ha, bunların birisi, tabii o birin içinde iki çıkar den dörde geçer, dört. şama gibi. Ama mesele dumanı doğru çıksın yani anlayabiliyoruz. menkane kimin ise sualü, sorusu, veya razu senden yüz çevirmesi veya sana itirazı, an hasedi, seni çekemediği için. Ve buğzı'yı sana kızdığı için. Şimdi adam bir adamı çekemiyor. Bir hocayı çekemiyor. Şimdi bu adama seni çekemediği için derdi illeti hasetten ve buğzdan ve kinden ve nefretten naşi olduğu için neşet ettiği için senin buna güzel cevap vermen doğru cevap vermen, ikna etme için bütün çabaları sarf etmen bir şey değiştirir mi? Çünkü neden? Adam hasetçi. Çekemiyor. Senin nimetini kıskanıyor. Kıskandığı için asla tedavi kabul etmez. Allah Allah. İblisin illeti nereden geldi? Hasetten geldi. Tedavi olabildi mi? Yani Musa Aleyhisselam biliyorsunuz bir düzeltmeye gitti. Yine olmadı ya. Yani. <gülüyor> Musa Aleyhisselam'a dedi, ben de bıktım bu iblislikten dedi ya. Allah'ın laneti üzerimde dolaşıyor. Bir düzelt aramızı dedi yani. Musa Asya'm bir sevindi, bütün millet de kurtulur dedi, ne iyi iş yapacağım. Mevlale mükalemeye gitti münacat, dedi, Ya Rabbi, iblis yolda gelirken yolumu kesti. Sen, sana malumdur, bu da tevbe etmek istiyor, bu da çok pişman falan. Mevlâ buyurdu, kolay var, sen git ona de ki, Adem'in dirisine secde etmemiş, mezarına secde etsin. Musa Asya'm da dedi, ne kadar kolay bir şey emrettin Ya Rabbi, bu çok, ben inanıyorum ki bu iş oldu. Bekliyor iblis aşağıda, dağın dibinde, turdağının Musal Sefer Minerge'ye Ne oldu, ne oldu, dedi Ya Mevla çok kolay etti bu işi, dedi ya Ben zannettim, dedi sana Ağır teklifler verecek, çok kolay bir şey Ne dedi? E dedi ki Adem'in dirisine secde etmediyse Ölüsüne secde eder mezarına Ben kabul ederim Yani iblis diyor ki Bana diyor 10 milyar rekat namaz dese Yaparım, diyor Kıyamete kadar orucu kabul ediyor Her şeyi kabul ederim, diyor ama diyor, yahu dirisine secde etmediğimin ölüsüne nasıl secde edeyim diyor ya. Kıskanıyor. Mevzu bu. Şimdi bunu tedavi edemez. Şimdi misaller gelmeye başladı. Fekülle ma sen ne zaman tücü bu cevap versen o adama, yani seni kıskanan adam sana soru soruyor, seni çekemeyen adam, sen buna cevap versen. Neyle cevap versen? Efendim, Bi ahsenil cevap, cevapların en güzeliyle. Ve sahihi, en fasih, en edebiyatlı. Benden düzgün konuşan adam belki de yoktur yani. Adamı anlatıyorum ama adam beni çekemediği için ya konu kapandığı halde başka bir şey uyduruyor ya. Neden? Fitneyi sürdürmek istiyor. Şu anda başımda var böyle olaylar. Hala benim başım beladan kurtulmaz. Ve vahihi. En açık bir cevap veriyorsun. Ya güneş nasıl? Ama adam güneş de yok diyebilir ha. Böyle de insanlar var. Var. Ya ben görmüyorum demez güneş yok da. Gördüğü halde de yok der. Şimdi o zaman sen bir defa diyor Mahir bir doktorsan, Hazik bir tabipsen, Kamil bir alimsen, Soranın sorusunun kaynağını incelersin. ''Hasetten olduğunu anlarsan cevap verme.'' diyor. Şimdi ben geçen yine uğraştım biriyle. Telefonda bir saat. Ya arkadaş, güneş gibi açık bir mesele ama adam durmuyor yani. Ya ikna oldum, tamam, anladım demez. Çünkü neden? Mesele kıskançlıktan kaynaklanıyorsa, ilacı kabil değildir. Hal böyle olunca, ne yapmamalıydı mesela sen ben? hiç cevap vermemeliydim. Ben yine bir ümit dedim. Bir saat meşgul oldum. Ve lakin anlatamadım. Hiç benim anlatamayacağımı düşünebiliyor musunuz? İnandığım, anladığım bir şey. İnandığım ve anladığım bir şey. Anlatamamam diye bir özrüm var mı mazeretim? Bir illetim yok yani. Solcuyu anlatıyorum. Aleviyi anlatıyorum. Komüniste anlatıyorum, ateiste anlatıyorum, her sınıf insana anlatıyorum. Ama adam şal varlı cübbeli anlatamıyorum. O zaman işte vakit zayiatı oldu işte. Bir saatim gitti boşuna. Bir daha da vakit zayiatına girmemeye karar verdim. Ne olursa olsun dedim ben bunlarla muhatap olmayacağım. Doğru mu yaparım? Adam yanlış, yola gitmiş ben ne yapayım? O sonra beni suçluyorsun. Ya ben neyimi suçluyorsun ben sana? Ne yapabilirim bu durumda? Nasıl destek olabilirim? Yanlışa gidiyorsun. Şunu yaptın da bunu yaptın da bunu yapmadın da Fela yezidü artırmaz lehu o adama zhalike en düzgün, en açık, en net, en güzel cevaplar illa artırır. Bu uzan, kızgınlığını artırır. Ve adaveten, düşmanlığı artırır. Ve haseden, çekememezliğini artırır. Şimdi öyle de oluyor ki, cevap verecek bir şey de bulamayınca diyor ki e sen tabi diyor. Hocam diyor, sen diyor edebiyatta diyor. Şeysin diyor. Katipsin diyor. Katipliğinden diyor baş edemiyorum tabi diyor. Yani baş edemiyorum diyerekten yine baş ediyor yani. <gülüyor> ya bunun katiplikle alakası yok. Haklı olmakla alakası var. Ben haksız olsam katipliğim sökmez. Ben inanmadığım konuda konuşmayı beceremeyen bir adam. Hemen sırıtırım. Hayatta yalan konuşamamışım. Yalan konuştuğum anda her biriniz anlarsınız çünkü yaparım yani. Ben inandığım konuların üstüne gidebilen bir adam. Katillikle ne alakası var? Ama nesi artar? Nefreti artar. Fatdarik, çare yol gösteriyorum sana. Evladım diyor. E gide, yüel veledi. Biraz erken okusaymışım burayı. Birkaç saat boşuna gitmezmiş. Evladım yol şudur ki, lahteştegile uğraşmayasın bir cevabihi kıskanan adamın sorusu mücadelesin cevabı ile meşgul olma fakat ile çünkü buyurulmuştur ki yani bu tabi şiirdir fakat şiirlerde evliyaullah'ın şiirleri şiirlerde var şiirlerde hikmetler var mıdır var mı? he var mı? ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem ela inne min el beyan lisihra Buhari hadisinde geçer Beyan'da yani konuşma üslubunda öyle bir şekiller vardır ki yani büyü yapmaktan daha tesirlidir. Yani adamı derler ya, bir konuştuğu hepimizi büyüledi diyor. Şimdi mesela bazı hocalardan bahsediliyor. Hatip diyorlar falan, Şemsettin Yeşil için falan diyorlar. Cuma'ya girerdik diyorlar. İkindi ezanı okunurdu, hutbede hala. Cuma kaçtı, öyle bir konuşurdu ki diyorlar, Cuma geçerdi diyorlar. Babam falan anlatıyor yani, et yemezde katılmış. Adam öyle bir katıpmış ki kadın erkek karışıkmış zaten saflar cumada. Evet. He anlatıyor da sağ insanlar var. İçinde ezanı olsa adam hutbeden inmezmiş. Ama kimse de hutbe namaz geçti diyemezmiş. Çünkü beyan üslubu öyle konuşma şekilleri vardır ki sihirden beterdir buyuruyor. Beyne mineş şiiri şiirde de öylesi vardır ki yani her şiir kötü müdür? Değildir. Şiirde öylesi vardır ki hikmeten elbette hikmetler içerir. İşte onun için buyuruldu yani denildi, buyurulmuştur. Çünkü neden? Efendim bu şiir çok önemlidir. Evliya Allah bunu ne yapmış? Kitaplarına zikretmiştir buyuruyor. Hakikaten ben bu şiiri eskiden beri biliyorum ve hakikaten de bunun da böyle olduğuna kanaat getirdim. Küllül adaveti Hurja meveddetuha illa ve men aadake kemin hasedi Bütün düşmanlıkların dostluğa dönüşmesi umulur. Yani kanlı bıçaklılar barışır ha. Bak kanlı bıçaklılar 20 sene konuşmayan, 50 sene düşmanlık edenlerin yeniden dost olma ümidi var mı? Olur. Ancak sana haset ve kıskançlık yüzünden biri çekememezlikten düşmanlık ettiyse Ümitsiz vakadır uğraşma diyor. Yani ne yaparsan boş yani. Sen de gidip sövüp sayacak halimiz yok. Ama vaktimizi zayi etmeyelim değil mi yani? İşi düzeltelim diye. Neyini düzelteceğiz yani? İblisin durumu yani. Haset etmiş Adem Aleyhisselam. Nasıl düzelteceksin bunu? Musa Aleyhisselam da düzeltemez. Kimse düzeltemez. Çekememezlik var. Onun için bunun cevabıyla uğraşma evladım diyor. Fe sana gereken ente yüz çeviresin. Anhu İraz et diyor. Çünkü ayet-i kerimede ne Ve ariz anil cahilin Cahillerden yüz çevir. Şimdi cahil deyince ama bu doçent, ama bu doktor, profesör, hafız, hoca demek değil. Bir adam seni çekemiyorsa bu adam isterse en büyük allame can olsun, cahildir. Çünkü bu sana niye çekemiyor seni? Senin şöyle şöyle şöyle nimetlerin var diye çekemiyor. Küllü zî nimetin mahsud Her nimet sahibi çekilmez, haset edilir. Nimeti varsa haset eder, nimet olmayana kim haset edecek? Peki bu adam eğer bu nimetleri buna Allah verdi. Zalikefazlulllah yuti men yasha. Bu Allah'ın lütfudur. Dilediğine verir, dilediğine fazla akıl verir, dilediğine fazla para verir, dilediğine fazla imkan verir. Bunu ben yapıyorum bu seçimi. Warabbuki yahluku ma ve yhtar. Senin Rabbin Habibim dilediğini yaratır, istediğini seçer. Seçim hakkı Allah'a aittir. Ma kenel umul Ebu Ceyl Bilmiyor muydu Resulullah Efendimiz haklı sallallahu aleyhi ve sellem? Bilmiyor muydu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emin? Bilmiyor muydu yalansız? E niye iman etmedi? Demedi mi ki kendi aralarında konuşurlarken? Ya ben de biliyorum bu Muhammed doğru konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. E peki dediler sen Ebu'l-Hakem'sin. Yani Hikmet'in Hikmet babasıydı. Ebul Hikmet babasıydı Ebu hakem Hikmet'in babasıydı Ebu Ceyl. Çok akıllı, çok fikirli bir adam. Ya dediler sen bunu diyorsun, hem de ona uymuyoruz. Nasıl oluyor yani biz niye ya, yanlış yolda kalıyoruz ki o doğru konuşuyorsa? E düş önümüze uyalım. Biz bir kere dedi karşı geldik artık dönemeyiz dedi. Şimdi bunun hikmetle alakası var mı? Doğruyu anladıktan sonra dönmek icap etmez miydi? Hikmet bunu emretmez miydi? Onun için ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sen hikmetin babası olamazsın, sen Ebu Cehil'sin. Cehaletin babası olursun ancak. Ama Ebu Cehil, bilmemekten Ebu Cehil olmadı. Bildiğine göre hareket etmemekten Ebu Cehil oldu. Dolayısıyla yani bir adam seni çekemiyorsa bu cahildir. Hafız da olsa, hoca da olsa, bilmem şey kılığında da olsa neyse, hakiki şeyh olamaz, hasetçi de. Çünkü nefsini tezkih etmesi lazım, Mürşit nasıl olacak? Nefsini eden edende haset mi kalır, fesat mı kalır? Ama işte kılığında olanlar var, kılığında. E şimdi bunlarda haset fesat var. E sen nasıl çekemiyorsun bu adam? Bu adamda şunları vermiş. Allah bana vermemiş. E peki Allah Teala buyuruyor ki sizde seçim hakkı yok. İstediğime istediğimi veririm. Nahnu kasemna beyne ma'iseten fil Geçimlerini biz taksim ettik diyor. Para bakımından mı çekemiyorsun? Güzelliğini mi çekemiyorsun? İlmini mi çekemiyorsun? Millet onu seviyor sana. O kadar cemaat gelmiyor. Onu mu çekemiyorsun? Neyi çekemiyorsan çekemiyorsun. Ama burada biliyorsun ki buna bunu veren, tahsis yapan Allah yapmış mu tahsisi ve taksimi. O zaman sen Allah'ın yaptığı taksime razı olman gerekmez miydi? E gerekirdi. E niye hala bu adamı çekemiyorsun? İşte sen bu o kadar ayetle hadisin cahilisin. Bilsen de cahilisin. Niçin? Çünkü gereğine göre amel yapmıyorsun. Adam ma ne denir diyor mani beyan be diğer kitaplarımızda adama denir ya salatü farzun. Namaz farzdır arkadaş denir. Halbuki o adam namazın farz olduğunu biliyor mu? Biliyor. Bildiği halde ona ne denir? Namaz farzdır ha, biliyorsun. Çünkü bu adam namaz kılmadığı için bunun bilmesi muteber değildir. Cahil mesabesindedir. Onun için namaz farzdır denir o adama. Kılsaydı namaz farz denir miydi o adama? Hal böyle olduğuna göre sen diyor, efendim bu adamdan iraz et, yüz çevir, cahillerden yüz çevir ayeti var. Madem bu kadar ayete göre bu adam hareket etmiyor ve Tetruke onu bırakasın Muhammed Razı. Kalbindeki hastalıkla birlikte bırakasın. Çünkü çekememezlik öyle bir hastalıktır ki yakar, yakar, gel, kül eder, bitirir. Sevapları da bitirir, insanın ömründe bitirir. Kadınlarda da çok olur. Yok elti, yok görümce, yok kaynata, yok kaynana böyle o geliniyle uğraşır. Yaşlı kadın kaynana gelinini çekemez. Oğlunun ona olan ilgisini çekemez. Boşattırana kadar uğraşır. O eltiler, o görümceler yarışa girerler. Onun şutu var bunun buzu. Onu çekemez, bunu çekemez. Yedikleri, yemedikleri önlendi arkalarında. Her nimetleri var ama huzurları olmaz. Hocalarda bol bulunur. Hafızlarda çok bulunur. Hepsi birbirinin yanlışını söyler. Böyle işler yani. Ama Allah için ben işte onlar ettiğe yapıyorum. Ben çekememezlikten mi yapıyorum? Alakam yok. Ben senelerce onu tanım, ismini bile bilmiyordum benim Rakibim değil, benim sahamda değil. Hiç alakası yok benimle. Ama itikadında muhalefetler var, ben onu yarat yaparım. Bunun hasetle, fesatla alakası yok. Ben ıslaha çalışıyorum. O ayrı bir şey. Ama sen şimdi İsmaila'daki hocayız, birbirimize hoca arkadaşıyız. E şimdi biz birbirimize ne? Onda da itikadı ehli sünnet. Benim de itikadım ehli sünnet, öyle mi? E şimdi bunlar aralarında böyle birbirine girersek biz ne olur? Birinde hastalık var. Çekememezlik kimde varsa onlar marazlıdır. Ondan yüz çevireceğiz. Onunla meşgul olmayacağız. Tedavisi bize ait değil. Allahu Teala Allahu Teala buyuruyor ki işte başından beri 2 3 dersleri okuyorum. Ayete yeni geldim yani. İlk dersin başında okuduğum ayetlere. Fe'arız Habibim yüz çevir. Ammen o kimseden ki tevella yüz çevirdi an zikrila. Bizim zikrimizden yüz çevirenden yüz çevir. Ölem yürüt istememiş ille et dünya. Adam sadece dünya varsa dünya yoksa dünya demiş. Bu adamı boş ver Habibim diyor. Şimdi sakal bırakmışsın, sarık sarıyorsun veya hacısın veya hocasın veya nesin. Veya gelinsin veya görümcesin Yani Allah'a bilsen, ahireti düşünsen, kabir var, mahşer var, ölüm var. Hesap var, kitap var, elli bin sene başlıyor, ondan sonra ebedi cehennem tehlikesi var, imansız ölme tehlikesi var Bu kadar dünyada bomba yağıyor, Halep'in başındaki şey, Müslümanlar kıtır kıtır kesiliyor, falan, falan, falan Bu kadar derdin arasında, bu, bunun niye şusu var, bunun niye şusu yok E bu adam dünyacıdır Bu adam Allah'ın zikrinden gafildir Senin derdin mi bitmiş de onun elbisesini, onun yüzüğünü, onun arabasını, onun bilmem nesini kıskanıyorsun Habibim, dünyadan başka bir şey düşünmeyen ve bizim zikrimizden gaflet edenden yüz çevir. Sen de bu ayetle amel etmek için kim hasetçiyse, kim seni çekemiyorsa ondan sana işte laf açıyor, mevzu açıyor ve cevapla bunu diyor, bilmem ne ortaya bir şeyler atıyor falan filan. Uğraşma. Bu işlere girmemeli. Bak bu nasihat en fazla bana oldu şimdi. Çünkü anlıyorsun ki bu seni çekemediğinden yapıyor. Ya bir de sen beni çekemiyorsun da benim Şeyimde değilsin ki sahamda. Aynı sahada değiliz ya. Ya şimdi bir insan çekemez de o da hafız olur, o da hafız olur. O hoca olur, o da hoca olur. O kıraat ede, o da kıraatı olur. Onun ilmi olur, onu da olur. Onun hatipliği olur, onu da olur. Yani her vasıfların birbirine yakın olur da, öyle mi? Çekemezsin. E şimdi kalkıp çaycı, rektörü çekemiyor. Ya Rabbi Alemin. Şimdi esas sorun bu rektör bu çaycıyla uğraşırsa o rektör manyaktır. Tabii doğruyu konuşalım. O zaman uğraşmayacağız. Öyle mi arkadaşlar? Siz de aynı şeylere dikkat edin. Muhatap olmayın ya. Bak bize vaz ediyor. Çünkü diyor ve haset eden insan asla Allah'ın zikri üzere olamaz. Allah'ı düşünen insan ahireti düşünen insan Allah ona o nimeti vermiş. Ya Rabbi ona verdiğinden bana da verder. Gıpta caiz. Ama onun nimeti elinden çıksın diye uğraşmak bu haram. İblisi iblis yapan en büyük masiyet. Gökte yerde Allah'a ilk isyan edilen nokta hasetten. Yerde de Kabil'in Habil kardeşini kıskanması neticesinde katil olmasından başlamıştır. Emşer <gülüyor> hasidini de haset. Hasetini ortaya çıkarttığı zaman Allah içinde bıraksa kendi kendini yer bitirir. Ona da yazık. Ama işte kendini yer bitir. Ama dışarı vurursa iftira da yapar. Yani bütün günahlara öldürür de çekememezlik yüzünden birçok cinayet işleniyor. Bir çok cinayet işleniyor. Onun için nefsimiz ıslah edeceğiz bizde varsa. Değil de bize karşı varsa onlarla da ne yapmayacağız? Cevabıyla meşgul olmayacağız. Ömrümüzü zayi etmeyelim, bir de mevzuyu büyütmeyelim diyor. Velhashud, kıskanç kişiyi bir kulli ma yeğul ve ef'al her konuştuğuyla, her yaptığıyla yûküdün nâr ateşini tutuşturuyor fî zerr ameli amelinin ekinlerine. Namazın var, abdestin var, orucun var, haccın var, teheccüdün var, işrağın var, kuşluğun var. Bu kadar iyilik yapıyorsun bir şeyler bir şeyler. Ama insanlara haset ediyorsan her lafınla, her sözünle, her icraatınla o kişilerin aleyhinde yaptığın amelinin ekinlerine ateşi vermişsin demektir. Yaktın gittin diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor innel hasede küfesiz kıskançlık yekul hasenat bütün sevapları yer bitirir kemate külün nârul hatam ateş odunu yediği gibi nasıl ateş odun bırakmıyor kül bırakıyor kıskanç adamın sevabı ahirete çıkmaz şimdi bu sefer tabi ehl-i sünnete göre ulema hadimi hazretleri mülaiza ediyor diyor ki ehl-i sünnete göre günah amelin sevabını bozmaz ameli bozmaz mesela ne diyelim bir adam haçını yaptı bu sene geldi Farz haccını yaptı, geldi. Sonra da zina etti. Şimdi bu adamın yaptığı zinadan bunun şeyi bozulur mu? Hacı gitti mi yani? ehl Sünnet'e göre durum nedir? He? Gitmez değil mi? Mübarek adam. Bir kere de oh, kitap bilir deyin daha. Hemen cevabı verdiler. Ben bile bugün kitapta görmesem zor verirdim. Biliyordum da. He? Benden mi duydunuz? <gülüyor> evet tamam, benden duydun bana satabilirsin. <gülüyor> Şimdi arkadaş, madem bir günah amelleri hap sevapları iptal etmiyor, yani amelin aslını bozmuyor, bazı sevapları götürebilir de aslını bozmaz. Mesela adama bir daha farz haçı yapmak gerekmez, onu demek istiyorum. Hacçın yan gelirindeki sevaplarından alabilir, çünkü kul hakkı çıkar. Gıybet dedikodu iftiradan kulakçı çıkarsa haçın sevabını da yarın ahirette alır mı? Alır. Ama mevzu ne? Mevzu o adam bir de haç yapması borç olarak gerekir mi? Gerekmez. Farizası düşer. Bu farklı bir şey anladınız mı? Yok da hep de sevaba dokunmaz dersen o zaman adam köşe. Hepsi yerinde kalırsa sevaplar. E günahları yapsa o zaman zararı yok ki bile anlaşılmasın. Sevaplara dokunur. Amelin aslına dokunmaz. Şimdi amelin aslına dokunmayınca e burada da buyurur ki bütün sevapları yer bitirir diyor, ateş odunu yediği gibi. Buradan ne anlaşıyor İmam Hadimi diyor ki, rahmetullahi aleyh, o haset yüzünden, öyle kıskançlık ve çekememe yüzünden öyle işlere düşer ki, neticede iblis gibi, 20 bin sene meleklere vazlık et, gökte, yerde, secde etmedik bir karış yer yok. İblisin secde etmediği, gökte, yerde. O kadar ibadet yap, ondan sonra kafirlerin başı ol. Neden? Adem'i çekemediğinden. Şimdi 13'ün diyor, haset niçin sevapları bitirir? Çünkü adamı nihayetinde elfazı küfre götürür. Yani dinden çıkaracak laflar sarf ettirir. Yani bu Allah da bula bula buna vermiş bunu ya. Hadi bakalım. Allah'ın kazasına, kaderine rızasızlık gösterir. Bunu anladığınız zaman işte haset diğer günahlara benzemiyor. Zinada bunu diyemeyiz, içkide diyemeyiz, kumarda diyemeyiz, faizde diyemeyiz. Hepsi büyük kebair günahlardır Ama hasedin Haset insanı Yani iblis zina etse İçki içe kumandıysa ne yapsa Kafir olur muydu Ama bu kıskançlık ne yaptı onun sonunda Bu Allah dedi ben daha hayırlı iken Gitti buna verdi dedi Allah'a itiraza götürdü Tehlike büyük arkadaşlar Hepimiz hakkında bu hasetten Ben biraz kurtuldum bayağı Bayağı kurtuldum Kimseye hiç kıskanmıyorum Kimseye imrenmiyorum Ha gıpta ediyorum. efendi azetlere kıpta ediyorum. Salihlere, velilere kıpta ediyorum. Allah bana danası mesin. Onların hallerinden, zevklerinden bir zerre. Ha ben bunu gıptam çoktur. Ama yani şu adama Allah'ın verdiği nimet elinden çıksın. Ben bunu istemem. Kimse hakkında istemem. Ama eli sünnet dışı. Sapık, saptırıcı adamın elinde imkan var. Televizyonda çıkıyor koşuyor, milleti dinden ediyor. Aa onlara beddua diyoruz. Hep beraber ediyoruz. Eli bidatlı zeli ile ile, hak ile il ile Ehl-i Bidat'ın elindeki imkanları iptal eyle Bunlar hasete girmiyor Bu ayrı buna Ama şimdi ehl Sünnet benim gibi Vazife yapan, hacıdır, hoca, dünyada kardeşlerimiz var Hepsi daha iyi olsun Bakıyorum medrese açmış Diyorum kaç tane talebe var? Yüz tane, beş yüz tane, bin tane Benim diyorum iki tane yok Maşallah sana diyorum Gıpta ediyorum, imreniyorum Dua ediyorum Allah hayrınızı artırsın, bereketiniz artırsın Görüyorsunuz bir ziyarete gelen oluyor Ben gittiğim o Hepsini ilan ediyorum İnsanlara gösteriyorum, böyle hizmetler var, falan, falan. Çünkü ben memnun oluyorum. Bir insan hoca olmuş, talebe yetiştiriyor. Veya benim talebem beni geçmiş, talebem talebesi beni geçmiş. Bunlar beni çok memnun ediyor. Çünkü Allah için ilerlesin adam da, ne kıskanıyorsun. Ama öyle hoca var, bir tutam sakallı, sarıklı, benden bin kat takva sahibi, yanından bir talebesi ayrılmış, onu hain iyan etmiş. Vay zalim diyor. O çocuk da becerikli, akıllı bir şey. Şimdi ona başkaları el atmış. Demişler ki hoca efendi sokakta kaldın. Al sana bir medrese verelim. O da başlamış talebe okutma. Çok güzel hocalar yetiştiriyor. Diyor buna yardım edenler de zalim hain diyor. E ne yaptı sana bu hoca efendi? Benden ayrıldı diyor. Yani bunları yaşıyoruz. Bir tutam sakallan, sarıkla bu kadar ilimlen bir talebe senden geçinemedi. Dayanamadı. Sen bakacaksın sıkıldıysa evladım sıkılıyorsan gidebilirsin diyeceksin. Yolu sen açacaksın kardeş. Hocalık bunu gerektirir. Alim-i kamil böyle olur. Hikmet bunu iktiza eder. Ne diyor ana baba? Çocuğunun yapmayacağı teklifleri çocuğuna sunmasın ki diyor. Çocuk onu yapmayacağını bile bile onu demek onun farzı terk ettirmek. Ana babaya isyan ettirmeye sebep ol. Sen hakiki ana babaysan akıllı ana babaysan Çocuğunun yapmayacağını bildiği şeyi emretme diyor. Çünkü neden? Oğlum bana bir daire al. Almayacak. E bunu deme işte. Dedim mi bu da almadı mı? Parası da var da almıyorsa çocuk günah girer. Ama sen ana baba olarak akıllı bir ana babaysan yapmayacağı bir şeyi söyleme diyor ya. Günah sokma çocuğunu. Cehenneme atma. E sen hakiki bir hocaysan bir talebe, şey var, sıkıntı, şunu, evladım sen git başka medresede de okuyabilsin Ben sana hiç darılmam, hiç kızmam Yeter ki ilimde ilerle yavrum Öyle mi? Benden okumuş, okumuştan okumuştan okumuş Torunumun torununu gördüm ilimde Şecere ilimde Öbüründe yok, bir şey gördüğüm yok, torun morun yok Ama burada bir şey yok, görüyorum Ya üçüncü kuşak, dördüncü kuşak, bir molla Gidiyorum bir yere Medresesi var, düzen kurmuş, sohbet yapıyor. Ya maşallah diyorum, kıpta ediyorum, dua ediyorum, seviniyorum. Benim niye yok? Ben kursum niye yok? Kaç talebem yok? Herkese Allah bir imkan Ben buradan iş yaparım, oradan iş yapar. Öyle mi? Hemen insanları hain, zalim diye tasnif ediyorsunuz. Benden ayrıldı diye bir adama hain. Niye diyorsun hocayefendi talebene ya? Bunlar yaşanıyor şu anda. Şu olaylar şu anda mevcut. Mael esef. Bütün bunların kaynağı nereden geliyor? Kıskanmaktan geliyor. Yani insan talebesini kıskanır mı? Kıskanıyor işte. Çocuğunu kıskanan, kıskanan var ya. Oğlunu kıskanan var ya. Ana baba var ya. Gelinini bıraktık. Oğlunu kıskanan var ya. Ya Allah Allah. Neler ediyorlar? Ne yuvaları yıkıyorlar böyle ana babalar? Ne meseleler çıkıyor? Ya yapmayın bu çekememez diye be kardeşim. İmanınız gider. imanınız hacılık hocalık para etmez. İblis ne oldu? Zarar vermeyin ümmete, millete kardeşim. İslahçı olun. ifsatçı olmayın ya. Ya bize vaaz ediyor işte. Ne desin de İmam Gazali Hazretleri ne güzel vaaz ediyor ya. Yapmayın diyor. Onun için haset beladır. Efendim, ila hasette peki Çekememezlik elde değil. Gelelim sadede gelelim. Yani ben daha çok gidecektim iler ama gidemeyeceğim. Dördün ikisinde kaldık da. Sekizin birindeyiz. Cehalet hastalığının ilaç kabul etmeyen sınıfından dördün birindeyiz. 2'de kalacağız. de kalacağız inşallah tamam mı? Pusula şaşırtmayın sonra. Efendim, şimdi diyorsunuz ki sadede geldik. Ya benim de benim bir kalbim var. Bu kalp benim elimde değil. Fırıldak gibi dönüyor. Bir şey istiyorum, istediğim tarafa çeviremiyorum. Kalpler bizim elimizde mi? Değil. Kulubun ibad bi'ye yedil. Allah'ın tasarrufunda. Öyle mi? İstediği tarafa çevirir mi? O zaman dua ederiz. Ya Rabbi benim kalbim senin tasarrufunda. Kurban oldum, benim kalbimi hakka çevir, dinine çevir, dağıtına çevir. Akşam ezan namazının sünnetinden sonra okunan duadır. Sünnettir, dualarım kitabında da var. Zannedersem cep dualarına da koydum. He? Hümmü annemizden rivayet. akşamı kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve, odaya mı gelirdi? Hani onun nöbetine denk geldiğinde duayı duyuyor. Ya mukallim el-kulûm Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren Allah! Tehbit kalbi alâ dinik. Kalbimi dininde sabit eyle. E sen şimdi bunu okuduğun zaman E tabi Allah senin kalbini ıslah eder. Dua edeceksin yani, başka bir çağrı yok. O zaman ne yapmak lazım diyor. Hadis-i şerifte "İza hasette, kıskandın diyor birini. Çekememezlik girdi kalbine, değil mi? Elinde değil, sökebiliyor musun? Sökemiyorsun. Başka konuya geçiyorsun, bir bakıyorsun yine alevlenmiş. Unutmaya çalışıyorsun, aklına geliyor. Çekemediğin zaman bir insanı devamlı gözünün önüne geliyor. Böyle nasıl devirebilirim? Nasıl şu bir batsa, şuna şöyle olsa, buna böyle olsa? Elinde değil, o zaman diyor, sana günah yazılmasın, aleyhine zarar yazılmasın diyorsan فَلَا تَبْغَ عَلَى الْمَحْصُونَ Haset ettiğin kişiye zulmetme. Haset içinde kalsın, yerse seni yesin. Yani seni üssün, strese soksun, seni sıkıntıya soksun. Biraz da göbeğin erisin. Çünkü dert, sıkıntı ne yapar? Yağları eridir. Bir de bakıyorsun adam, erimiş. Ne haber hacı abi? Periz mi yapıyorsun? Yok. Birine takmış kafayı. Sinirinden yağı yemiş yani. Eti yemiş gitti herif. Ben böyle zayıflayanları da gördüm. Hasetin bir faydalarından biri de budur. E sen şimdi o zaman buyuruyor ki haset ettiğin adama zulmetme. Ne ile bil kavli ne sözünle, öyle bil ne de hareketin. Şimdi elinle hareketinden yumrukla kavgayla hu mu bir şeyler harekete yansıtmadı. Yansıtmadı. Söze yansıtmayacaksın. Yok şu hain, bu zalim. Birisi onu methedirse zaten kuduruyor. O zaten onu çekemiyor ya. Bir de birisi de o çekemediği adamı methedersen olacak. Dayanamaz yani. Tuz, biber olur. Şimdi burada dayanmak meselesi. Çünkü sen orada gıybete girersin, adam orada yok. Gıybet dedikoduya girersin, sonra bir de sinirin bozulur. Adamı alt etmek için, ya sen onu öyle takva gibi görüyorsun ama ben onun nelerini biliyorum falan falan. Ciğerini biliyorum falan. Ne oldu sen MR mı çektin? Ne yaptını? Ultrasona mı girdi? Bu laflara başlıyor çünkü neden? Dayanamıyor adamın e, şeyini. Metusena en çok onu kızdırır. Karşı tarafın metedilmesi, kendini metettirmeye işi çevirene kadar afedersin yırtınır yani. Şimdi onun için diyor ki sözüne yansıtma. Yut yut. Çok. Patlayacağım ya patla diyor. Söze yansıtma, fiiliyata, icraata yansıtma, hareket maraket, dövmek, tokat, icraat yapma, içinde kalsın. Çünkü o zaman sevap bile alırsın biliyor musun? Niye sevap alırsın? Başına gelen her sıkıntı sevap getiriyor ya. Büyük bir derde düştün yani. Çekemiyorsun bir şey de demiyorsun. İşte Allah'a o zaman sevap bile yazar. Onun için buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu da taberani, büyük muhaddis, Mocemi Kebiri var, 25. Orada geçer bu hadis-i şerifte. Buyuruyor ki, İzâ haset de, fes İçine bir kıskançlık geldi, çekememezlik. Şu adam şöyle, bu adam Oluyor, çok da olduğu şeyler var. Herkesin kendi çevresinde, iş ortaklarında, efendim ne diyorsun, sınıf arkadaşlarında, okullarda, ve evet, askeriyede, yani kurumlarda, insanlar birlikte yaşadıkları yerlerde, işte komutanın gözüne girmekten tut, öğretmenin gözüne girmekten tut, Böyle veyahut bir kızı sever, öbürü de onu sever. Birbirini öldürüyorlar ya. O zaman sonra onu haset ediyor, onu çekemiyor falan. İçine bir çekememezlik geldi. Allah taraf iste. Çaren diyor, estağfirullah devam et. Sözlü bir zulüm yapma, fiili bir zulüm yapma. Allah'ım bu duyguyu benden izale et diye, gider diye yalvar Allah'a yalvar. Çaren budur. Ve ida zanenti hakkı. İçine bir suizan geldi. Suizan ne demek? Kötü düşünce, karşı kapıdan işte komşuluk yapıyorsun, apartmanda oturuyorsun, karşıda komşu var veya neyse mahallede karşı kapı var. Efendim, böyle kapıları gözetliyorsun falan, yapmaman lazım ama neyse. Baktın, bir de baktın, aa karşı iki eve bir erkek girdi. Kadının da kocası değil. Sen kocasını tanıyorsun kadını. Ama bir de baktın, kocası yok veya neyse bir erkek girdi falan. İçine bir şüphe geldi. Bu kadın eve adam mı alıyor? Sana ne? Emniyet Asayiş Büro Şube Müdürü müsün? Suizan ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Nedir ya sen? O zaman diyor, zan gelebilir yani. Düşüncenin gelmesinden günah yazılmaz. Çünkü kalp senin elinde değil. Ama elinde olan nedir? Dile ve ele İşi devreye sokmamak. Kalpten geçenden Allah günah yazmıyor. Eski ümmetlere yazılıyordu. Bu ümmete çok büyük ikramdır. Rabbena ve la tuhambilne ma la takatelene abi. Gücümüz takatımız yetmeyen yükleri yükleme bize. Çünkü İsrailoğullarına ağır yükler yükledin. İçinden geçenden sual oluyordu. Bize yükleme diye bize dua öğretti ve kabul etti. Ve bu duanın etçesinde içimize bir şey geldi biri hakkında. Bundan günahımız yok. Ama konuşmayacağız birine ya dün gece şu karşı komşuya da bir adam girdi işte tanımıyorum ne iş acaba falan bu seni günahkar etmeye yeter mi yeter iftiraya sokmaya yeter ki bari günah sokar bunu zan geldi diyor felahü hakkık sakın ona o şekil inanıp da millete ne yapma o zanlı gerçekleştirme yani tahminde vesvesede kalsın konuyu kapat belki dediğin gibi kardeşidir belki efendim başka bir mahremidir Amcasıdır, dayısıdır, falan. Ama ben 10 senedir bu, biliyorum. Bir kere görmedim bu adamı. E belki dayısı 10 senedir gelmedi. Yani 10 sene, 20 sene burada mühim değildir. İnsanın hiç bilmediği, değil mi? Belki, 40 senelik süt kardeşi olduğu 40 sene sonra çıktı. Yani, hüstü yapmaya geniş saha varken, çünkü biliyorsunuz köylerde, kentlerde 20 sene sonra Süt kardeşi olduğunu çıkanlar var Teyzesi anlatıyor bir yerde Oradan diyor, buradan diyor Aaa Geçen öyle bir şey oldu Allah Allah diyor adam ya Köyde böyle bir durum varmış benim haberim yok Dedim öğren Çünkü senin çocuğun onun çocuğun evlenir Veya sen Bir insansın tamam sen yaşlandın Yani Süt aynı kardeş gibidir Bunu tespit etmen lazım Dedim adama Adam diyor 20 senelik kimse bir şey demedi bize ya diyor E bir de öyle evlenen de çıktı Yani evli de çıktı Allah muhafaza ya Çocukları da var ya Ayırdık, ayırmak zorunda kaldık Tabii yani fıkıh hocaları dediler ki ya e, çocukları da var ama Allah sormaz çünkü bilmiyorlar E süt vermiş kadın söylemiyor kimseye ya Yani şimdi bunlar da yaşan ama e, Yani sen 20 sene bile Kendi bile bilmez süt kardeşidir e, Sonra süt kardeşi ol çıkabilir O adam kalkar gelebilir Ben bu adamı hiç görmedim Bu nereden çıktı Bu bunun elde tutuyor ya bilmem sarılıyor E kardeşidir kardeşim Yani onun için Zan gelir, suyu zana düşmeyelim. Hüstü zan sahası geniştir. Bunu gerçek hakikata e, katmış gibi asla konuşmayalım, işleme koymayalım. Bunun da günahından kurtuluşun yolu budur. Ve ida tatayyarte femd. İçine bir uğursuzluk geldi. Uğursuzlanmak Hadis-i Şerif'te buyruk ya tayyaratü şirkün. Uğursuzlanmak şirktir. Şimdi biz diyoruz Safer ayında bela yağıyor, şöyle oluyor Çarşamba uğursuz gündür E Allah buyuruyor Eûm-i Müstemir Uğursuz gün var diyor, Kur'an'da söylüyor E peki niye hadiste diyor ki uğursuzlanmak şirktir? İşte onun için alim nakıs olursa O ayet, o hadis öbür hadisle çelişiyor diye Çelişkiler yumağı içinde kalır, boğulur gider Bizim bazı hocalarımız benden ne kadar uğraştı biliyorsunuz Safer ayı meselesinde Çünkü adam bir konuyu bellemiş Burada ben 40 tane başka konu söylüyorum Adamın kafası onlara kapalı E nasıl çözeceğiz Hoca Efendi diyorum safaray meselesi Sonunda dedi ki ya bu safaray hakikaten uğursuzmuş herhalde Bu yüzden birbirine girdik dedi ya Ya dedim tabi girersin dedim Hoca Efendi ya Benden yaşlısın, abimizsin, büyümüsün ama Ben sana 40 tane delil götürüyorum Sen bana bir tane delil götürüyorsun dedim ya Yani konuyu Bütün yönleriyle Bilmeden hüküm verilmez Mahkeme de aynıdır Doktor da aynıdır, delillerin tümünü görmeden hüküm veren sapıtır ya Her konu böyledir Kamil olacaksın, mübarek adam ya Bir iş yapıyorsan o işte kemale ermen lazım Noksan kalma be kardeşim Ne diyor? Şairin aklıma bir şiir geldi ''Bene vedri fî uyûbin nâsi âyben ke kadirin kadirîne âlettemâmi'' Bu şiirde bir, 30 senelik şiirim Kafamdan geldi şimdi Yani diyor Ayıplar çok, kusurlar çok, insanlarda noksanlık ararsan her türlü bulursun. Ama ayıplar içinde bir ayıp var, o ayıp gibi bir ayıp görmedim diyor. O da nedir? Bir işi tam yapmaya gücü varken eksik bırakmaktır diyor. Hafızsan tam hafız olur, hocaysan tam hoca olur yarım canlı bırakma işi yani. Bir konuda iltisas yapıyorsan elli konuya dallanma, o konuyu tam yap. Öyle mi? Kırk tane iş yapıyorsun, hepsini yarım yapıyorsun be kardeşim ya, millete de zarar veriyorsun yani. Ama ben bu işi tam yapma gücüm yok, o zaman tamam, yapabildiğin kadar deriz. Ama tam yapma gücü varken eksik bırakan kadar, onun ayıbı kadar bir ayıp görmedim. Onun için tamam, tamam olduğun zaman bir konuda, kamil olduğun zaman bir konuda. Şimdi uğursuzlanmak şirktir. Hadis sahih mi bu hadis? Sahih. Uğursuzlanmak şirktir. Ben de diyor muyum ki, safer ayında Allah uğursuzluk koymuş? Diyor muyum? Çarşamba günü uğursuz gün diyor muyum? Ben demiyorum. Yamul arbaa yevni hasımüstemir. Çarşamba uğursuz gündür. Hadis şeriftir. E şimdi o hadiste uğursuzlanmak şırktir derken. Bu hadiste nasıl böyle diyor? İlim burada devreye giriyor. Tabii ben de bunu şehirlerden görüyorum. Ben kendi kendime gece yatıp istihareyle bunu göremiyorum. Burada uğursuzlanmak şırktirden kastı nedir? Bir insan evden yola çıktığı zaman, baykuş öttüğü zaman lan bu gün işim ters gidecek. Baykuş öttüğü ölü var, cenaze çıkabilir. Ben eve geri döneyim dediği zaman bu adam bunu bir alamet olarak varsayıp da alamet olarak düşünüp geri dönerse şirk, yavur olmaz. yavur olmaz ama sünnete muhalefet etmiş olur. Ama kafir olur mu? Ama bu adam, ya bu baykuş öttüğüne göre bu baykuşun ötmesi bir cenaze çıkaracak. Bu bir fiil bir uğursuzluk yaratacak diye düşünürse, yaratma fiilini o alamete isnat ederse, sebebe isnat ederse, şirk olur mu? Olur. Uğursuzlanmak şirktir ne demek? Yani bir insan uğursuzlandığı bir şeyin bir şey yaratacağına inanırsa gavur olur. Bir şey yaratacağına inanırsa. Baykuş'un ötmesi, çarşamba günü, safer ayı bir şey yaratar. Bir bela yaratacak. İnanırsa ne olur? Ka kafir olur. Şirk bu. Çünkü hadisler çelişir mi? Çelişmez. Senin kafan çözmeye uğraşacak. Öbür hadiste ne diyor? <gülüyor> i̇çimizde kalbine uğursuzluk hissi girmeyen bir kişi yoktur. O zaman bütün sahabe yavur mudur? Diyor ki içimizde uğursuzluk hissi gelmeyen bir kişi yoktur. Yani herkese bu his gelebilir bir şeyden. Geldiği zaman ne olsun şu duayı okuyun diyor. Ben o duayı yazdım. Zaten bir dahaki ay Muharrem'den sonra Zafer ay. Orada da o dua yazılacak. لَا اَتِي بِالْحَسَنَاتِ اِلَّ ve وَلَا اَذِي بِالسَّيَّاتِ Bu duayı oku diyor yani uzun biraz da işine devam et. Zarar gelir mi sana diyor? Gelmez. Duanı yap git diyor. Ama bak sana demiyor ki yürüyüşüne git. Dua yap diyor ama bak. Hep Allah'a sığın diyor sana. Çünkü yaratacak ancak Allah'tır. Duanı yap git diyor. Şimdi onun için ya yani uğursuzluk şeyini o zaman uğursuzluk var. Ne demek şun fiilatı? Bukhari hadisinde diyor ki uğursuzluk varsa üç şeydedir. Uğursuzluk ancak üç şeyde çıkar diyor. Mesela o da Bukhari. Çünkü ne demek Allah onu uğursuzluk alameti yapar demek. Bunlardan birisi evdir. Yeni eve taşınırsın. Herkes ölür yani. <gülüyor> Paralar çalınır, her şey gider. O ev sana uğursuz gelebilirmiş. Hadiste diyor, uğursuzluk üç şeydedir. Birini ev olarak söylüyor, değil mi? Birini hayvan olarak at o zaman, şindik araba çok uğursuz gelebilir yani. Acayip batırır o evin ocağını bir araba yani insanın. Çünkü orta bir duası var, şeyi var. Bir işte şey Allah'a sığınırsın, nazardan gözden okursun, Allah'a yalvarırsın falan falan. Bir tane daha var onu demeyelim. Şimdi konular karışmasın. <gülüyor> Efendim İnsana uğursuz gelebilen şeyler olduğunu Bukhari Hadis-i Şerif'i beyan ediyor. Öte yandan da uğursuzlanmak şirktir derse, hadisler çelişmiş gibi görünüyor. Halbuki çelişki yok. Uğursuzluğu o ev yarattı dersen, şirktir. Ama Allah bu evi bana uğursuz yaptı dersen, bu halis tevhiddir. Ancak burada Mevla'nın senden istediği nedir? Duadır ve kendisine sığınmaktır. Bu Hadis-i Şerif çok acayip, üç maddesi var. Haset, içine bir çekemezlik geldi, birine karşı hasedim var. Allah'tan hafiste, gizle. Zarar verme, karşı tarafa zulmetme, kurtarız. İkincisi, ne buyurdu? اِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ Haset edersen Allah'tan hafiste. Ondan sonra ne buyurdu? <gülüyor> He? وَاِذَا زَنَنْتَ فَلَاتُ حَقِّقُ İçine kötü bir düşünce geldi, onu ne yapma? Kesin ona inanma. Öyle bir şeye itikad etme, o zanlı gider. Yani konuşursan edersen ondan da günah girersin. konuşma. Üçüncüsü nedir? İçine bir uğursuzluk geldiyse, fen işine devam et. Yani ne demek? Onun telafisi nedir? Çıktın yola baykuş ötüyor. Sen yola gideceksin. G gidecek git bir gitme mi? Ne yapasın? Git diyor. Çünkü Allah'tan başkası bir şey yaratamaz. Ben Allah'a sığındım de, yürü diyor. Onu da ne yapma. O uğursuzlanma hissine kapılaraktan işini, gücünü, faaliyetini geri bırakma diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu arada şehirlerden bu hadis-i devreye girdi. Demek ki biz cehalet hastalığı dört türlüdür. İlacı kabul eden var, etmeyen var. İlacı kabul etmeyenlerin birincisi neymiş? Haset ve çekememezlik yüzünden sana itiraz edenin, senin hakkını itiraf etmeyenin karşılığı ona cevap vermemek onunla uğraşmayarak meşgul olmayarak yüz çevirmektir. Allah cümlemizi bütün haset edenlerin, hasetlerinin, şerlerinden muhafaza eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun aleyhi ve Hakku seyyidi Muhammed aleyhi ve Ya Rabb beni de bu kardeşlerimi de bizi sevenleri de dinleyenleri de dünya ve ahiret hangi hususlarda haset edip çekemeyenler varsa kurban olduğum sana Allah'ım hasetlerini izale ile şerlerini iptal ile hasetlerini açığa çıkartıp izhar ettilerse o tabi daha büyük bir tehlike onlar içinde bizim içinde sana sığındık Ya Rabbi felakın Rabbi sensin bi Rabbil felakta bize öğretiyorsun sığınmamızı sığın nasıl sığınacağımızı talim buyuruyorsun sabahın Rabbi sensin Ya Rabbi günün gecenin Rabbi sensin Ya Rabbi Ya Rabbi haset eden hasedini açığa çıkarttığı zaman onun bütün şerlerinden sana sığındık Sen muhafaza et Canlarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi, dinimizi, imanımızı, maddi manevi nimetlerimizi sana emanet ettik. Sen zayi etmezsin Ya Rabbel Alemin. Sen emanetleri zayi etmeyen Allah'ımıza emanet ediyoruz. Emanetlerimizi hıfz eyle Ya Rab. Amin. Muhafaza ile, Ya Rab. Koruma dairenden çıkartma bizi Ya Rabbel Ve Veya hayran nasır. Bizi haset edenleri de ıslah eyle Ya Rab. Hidayet eyle Ya Rab. El sünnet itikadında insanlar, aynı çevreden, aynı şeyden insanlar, belki de namaz kılan, aruç tutan bu durumlara düşüyorlar kalpler senin tasarrufundadır Ya Rabbi Alemin onlar da bu hasetten halas eyle Bizleri de hasetlerin şerinden halas eyle Amin. Amin Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala al seyyidi Muhammed Allahümme Allahümme inna seelüke el cenne ve na'udibike minel nâv Allahümme inna seelüke rıdâke vel cenne ve na'udibike misakhatike vel nâv Allahümme inna ne seelüke el cennete ve ma qarrab eyleyha min qavlin ev amel ve na'udibike minel nâri ve ma qarrab eyleyha min qavlin ev amel Allahumma inna nas'aluka min khayri ma'a'aleka min nabiyyika Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam na'udhu bika min sharri ma'a'st'aduka min nabiyyika Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata al al min Allahümme, Allahümme mâ qadaytelena min qadâ fecaal âkıbetehu râşedâ. Allahümme rabbenâ etinâ minlenüke ve heyyilena min emrinâ râşedâ. Allahümme rabbenâ etinemlenâ nuğrenâ ve gfirlenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ve sallallahu te'ala alâ seyyidina mevlânâ Muhammedin ve alâ âliye ve, ve teslimen kethîr. Ve rabbil alemin. Allahümme, Allahümme salli ve sellim Allaşıdına Muhammed el Nabi el Ummi, el Habib el Gali el Qadr, el Azim ve cahbhi. Şebpana Rabbkak Rabb el Güzte ama ve selamnun el Murcelid. Ve Rabbil alamīn. Amin. Ve Muhammed'e ve âline ve sahâbiyesine teslimen kesir <Gülüyor> olsun. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Paşa Efendi sallallahu aleyhi ve âlihe beytinin, sahâbesinin ve Beyti silsileme şeyhimizin, İsmet babamızın, efendi babamızın, kaddesallahu aleyhisselam Şeyhülislam Şamil Efendi ve diğer şeyhülislamların Fatih Sultan Yavuz Sultan ve sair celâtîn âli Osman ve bu cemaatin geçlerinden müminin ve müminat, ruhlarına, şehitlerimizin ruhlarına, tayyibelerine hediye olmak üzere El Fatiha.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 Ğayril mağdûb 'aleyhim veleddâllîn